Alhamdulillah, İddi hedana l-hada, ve ma kün al-ihtedia l ve ma tevfiqui ve atsami, la ilahe laqad jaaet Rabbina bilhak. Aallahu alaihi wasallam. Aallahu alaihi wasallam. Aallahu alaihi wasallam. Aallahu alaihi wasallam. Aallahu alaihi wasallam. Aallahu alaihi wasallam. Aallahu alaihi wasallam. Aallahu alaihi wasallam. Aallahu alaihi wasallam. Aallahu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب تمنما خلقناكم عبثا وأنكم بلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم الله من فعنا بالقرآن العظيم وباركنا فيه الحمد لله رب العالمين ve estağfirullah <gülüyor> el hayy el kayyum hasantukum bil hayy el kayyum el lati la ve dafaat ankum es suu ebla havlola Kıymetli cemaatimiz, sevenlerimiz, dinleyenlerimiz geceniz mübarek olsun. Bu mübarek cuma gecesinin hayırlarına, bereketlerine, feyizlerine, ilimlerine, marifetlerine nail olmak cümlemize müyesser olsun. <Sin lataríh> Amin. Tabi zaman garip zamandır. Dini mübin İslam garip başladı. Garip olarak gidecektir. Eddinü bede ben Allah'ın dini garip yani yalnız sahipsiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına Hz. Ali Efendimiz çocuklardan ilk Müslüman işte. Hadice annemiz kadınlardan ilk Müslüman. Hz. Sıddık Ebu Bekir Efendimiz erkeklerden ilk müslüman böyle 4-5 kişiyle falan başlamıştır. 40 kişiye ulaştığında zaten Hz. Ömer Efendimizle 40'a tamam olunca La ne'abidullahi sirram be'adelliyum Bugünden sonra Allah'a gizli ibadet yapmayacağız. Yani açık yapalım diye haykırmıştır. Ve bu davayı ilan etmiştir. Kelilen noktada tekrar bu dinimi benim İslam garip haline geri dönmüştür. Müslümanlar memleketlerinde bile, vatanlarında bile garip Ehl-i Sünnet Müslümanlar bilhassa çok zor durumlarda Suriye'de öyle, Irak'ta öyle, İran'da öyle dünyanın her yerinde Ehl-i Sünnet Müslümanlara hücum ediliyor. Bid'at tehli yanlış fikirlere, itikadlara sahip olan fırkaların adamları başüstü ediliyor ve el-i çok hor bakılıyor. Bundan dolayı Allah'ımızın yardımı gelmiyor. Bir türlü İslam aleminin iki yakası bir araya gelmiyor. Bu gurbet hali yani şimdi bakıyorsunuz alenen teröristler, PKK'cılar, vatan hainleri Din düşmanları, kitapsızlar, Ermeni dölleri, Yahudi uşakları bizden daha itibarlı. Bizden daha rahat. Adama on bir tane koruma vermişler. Adam zaten PKK'nın başı. Nereye on bir koruma verirsin buna? Ondan sonra bütün kanallarda konuşuyorlar, yanlış yanlış fikirler açıklıyorlar, Ehli sünnet bir Müslüman şeriatı savunan, eli sünneti savunan, vatanın milletin bölünmez bütünlüğünü savunan insanlar. Hor hakir vaziyette yani. İtibarsız halde itibarsızlaşma çalışıyor, devam da ediliyor. Bu bir gurbet halidir. Gurbet gariplik yani. Yalnızlık, sahipsizlik. <gülüyor> o gariplere müjdeler olsun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir o garipler? Ellezîne <gülüyor> usulahûne مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْد۪ي İnsanlar benim ardımdan yolumu bozacaklar diyor. Sünnetimi ifsad edecekler. İşte hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve peşine hariciler çıktı. Bu şimdiki IŞİD'in e, temsil ettiği kanat. Hz. Osman Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in iki kızının bir kerimesini verdi, sonra o vefat etti, öbür kerimesini verdi. Üçüncü kızım kalsaydı onu da sana verirdim ey Osman. Rahman'ın melekleri bile Osman'dan utanıyor. O kadar hayalı bir insan buyrulan o mübarek halifeyi Medine'de o evinin içinde o kadar sahabe var iken yani çapulcular işte Mısır'dan şuradan buradan Yahudilerin kışkırtmasıyla toplananlar devirmek için geldiler. Halifeliği bırak dediler, kendini azlet dediler ama Resulullah sallallahu, sallallahu teala aleyhi ve sellem innallâh mukammesûke kamîhsan felâ Allah sana bir gömlek giydirecek, halifelik verecek, sakın onu çıkartma. Tembih etmişti, önceden her şeyi bildirmişti. Onu bildiği için kendini azletmedi yani. Fakat Kur'an okurken o mübareği şehit ettiler. Buradan başladı bu otorite, devlet otoritesi sallandı. Zaten Hz. Ömer Efendimiz fitnelerin kapısıydı. Onun vefatından sonra o kapı kırıldı. Daha da kapı kapanmıyor işte. Hak batıl mücadelesi devam ediyor. El cihad ma bunilâmi kıyâme. Kıyamet gününe kadar da cihat devam edecek. Bize bildiriliyor. Bu cihattan maksat insanları öldürmek değil. İnsanları yaşatmak. O batılı savunuyor. Yanlış görüşlerle insanlar helâke sürüklüyor. Sen de hakkı söyleyeceksin. Yerine gelir tabi hücuma vurarsan, saldırıya vurarsan, vatanın kutsalların müdafaası için o ayrı bir tabi. Var. Silahlı savaşta lazımdır. O geri gelir. Şimdi böylece bu fitneleri başlattılar. Sonra bir hariciler türedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara da haber vermişti. Cehennem köpekleri bu işitçileri için. Yani bu kafa, o devam oradan geliyor. Harura denen yerde yerleşmişlerdi. Hazreti Ali Efendimiz'e kafir dediler. Onu efendim Hazreti Muhabey'e de tabii kafir dediler. Amr İbni As'ı da kafir dediler. O Mısır'daydı. Hazreti Muaviye Şam'daydı. Hazreti Ali Efendimiz Küfe'deydi. Üçünü birden suikast yaparak, işte bu şimdi canlı bomba patlatıyorlar ya. Öyle yani öldürmek için üç tane büyük sahabeyi, o zamanki devletleri yöneten, bölgeleri yöneten, üçünü birden sabah işte katletmek için teşebbüs ettiler. Hz. Halil Efendimiz'e şehitlik nasip oldu. Sanırım Hz. Muaviye o gün de mı ne çıkamamış veyahut öyle bir durum vardır. O iki suikastı teşebbüs edenler beceremediler. Hz. Halil Efendimiz'den sonra işte Kerbela ve Yine eli beyte yapılan bu zulüm İslamiyetin Müslümanların içine bir yara açtı. Oradan beri böyle devam ediyor, geliyor. En son tabi Selçuklular, on sonra Osmanlı ecdadımızın kurduğu devlet. E, 600 sene geçti. Tabi Alpasta'nın girişiyle hesap edersen bin seneye yaklaştı. Bunu da en sonunda bütün dünyanın İngiliz'i, Fransız, Yahudisi neyse toplandılar. Yedi düel uğraştılar. Çanakkale'ye geçemediler. Mevla nasip etmedi ama bunlar harpte kaybettiklerini masa başında kazanırlar. Böyle bir işleri var bunların. Bu kafirler yüz sene sonra'nın projesini yaparlar. Bizim Müslümanlar öyle otururlar. Yarın bir şey ortaya çıkarsa buna ne yapmak lazım diye olduktan sonra düşünmeye başlarlar. Hiç ön fikir yok. Ön tedbir yok. Maalesef. Bu bizi mahvetti. Koca hilafeti yıktılar. Osmanlı ecnazımızın o devleti Aliye'yi Rıthmaniye'nin bütün İslam aleminin üzerindeki haklı hilafet yani. Hak etmişlerdi. O hilafeti yıktılar. Ondan sonra o hilafeti yıkmalarını da Tabi İngilizlerin, kafirlerin memnun olması için yıktılar. Daha sonra bu Türkiye Cumhuriyeti kuruldu, Kurtuluş Savaşı yapıldı. Bu millet Allah için, din için, vatan için, bayrak için, namus için harp ettiler. Ve kazandılar. Yedi düveli de denize döktüler. Amma ve lakin yine masada kazanma meselesi. Devletin dini İslam idi anayasada. Birkaç sene sonra meclisin bir kısmı hocalar idi. Alimler, salihler, velilerden müteşekkil idi. Onu ayıkladılar, bunu ayıkladılar. Ona suikast, buna suikast. Zerre kadar muhalefete göz yummadılar. Ondan sonra istiklal mahkemelerini kurdular. Suçlu, suçsuz, ayırt etmeden İslam nişanlarını taşıyan bütün alimlerden, velilerden birçoğunu idam ettiler, astılar. İnsanların kılına kıyafetine karıştılar, yazılarını bozdular. Ondan sonra efendim neler ettirilen etti. 12 liraya satılan cami var. 12 lira. Efendim lüzum etmeyen, cemaati olmayan veya şey olmayan camileri satabilirsiniz. Bunların hepsi belgelerle sabit. Milletin dinin eymanına çok hakaret ettiler. Yetmedi ezanı değiştirdiler. Namazı işte Türkçe kıldırdılar. Bir yerde. Tutsaydı hep kıldıracaktılar. Çok büyük din düşmanlığı yaptılar. Yine millet hatta kazandı. Çoluğunu, çocuğunu, bütün Müslümanlar Çanakkale'ye gönderdi. Kurtuluş Savaşı'na gönderdi. Vatanı kurtardı. Ama hilafeti ilgâ ettiler. Halifelik gibi Böyle bir müesseseyi, bütün İslam alemini bize bağlayan müesseseyi ilgah ettiler. Çünkü İngilizler öyle istemiştiler. E, İngilizlerle yapılan anlaşmalar neticesinde e, onların dediklerine göre devletinizin adı şu olsun tamam, şunun adı şu olsun tamam, bunun adı bu olsun tamam. Bütün bunlar anlaşma üzerine gelişti. Ve geldiğimiz noktada nesil ortada. Meydanda bir nesil var. Kur'an okuyamaz ekseriyeti. Manasını hiç anlamaz çoğu. Ondan sonra dedesinin mezarının taşını okuyamaz. Se nesebi kesilmiş. Şeceresi bozulmuş. Biz mesela Cemil Cemiloğullarıyız biz. Cemiloğlu soyadı yok. Bize ünlü demişler. Ya bizim soyadı Cemiloğlu da Bukhara'dan gelmiş bir sülale bu. Mesela Cemiloğlu olmaz. Şu oğlu olmaz. Bu oğlu olmaz. Herkese bir değişik düz, kaya, taş, toprak falan. Böyle soyadlara mecbur ettiler. E millet bu sefer soyunu da bulamıyor. Şeceresini de bulamıyor. E, Kıtağa uğrattılar. Kestiler. Geriyle irtibatı tamamen kopardılar. Şimdi İpsiz sapsız bir nesil Yetişti geçen Bir vesileyle bir şey istişare için biriyle Kadıköy'e gittim Moda'ya falan Sen de, gittiğim yok hiç ben Moda'ya falan bilmem de ya Rabbel Alemin maç günüymüş de tabi oluk oluk oluk genç akıyor. Bir tane erkek erken yanında yok. Hep erkekli kızlı. Hep erkekli kızlı. Bu kimin oğlu? Bu kimin kızı? Hiç. Olmayacak işler. Örf adete uymayan işler. Herkes birbirilen sarmaş, dolaş. Kulaklarına bir şeyler takmışlar. Ne duyuyorlar, ne görüyorlar. Ömle şorun şuursuz vaziyette. Bir nesil yetiştirdiler. Şimdi bunlara ne laf anlatacaksın? Ne hangi ayet okuyacaksın? Hangi ayeti okuyacaksın? Anlamıyor ki. Aklı başlar değil. Babasıyla konuşurken telefona bakıyor zaten. Anası bir şey diyoruz telefona bakıyor. Duymuyor ki. Anası yansı orada kulağının yattıkamış. Müzik dinliyor anasını duymuyor. Yani. Böyle bir... Yani koca Osmanlı'dan, koca Selçuklu'dan... Gelen böyle kaliteli bir milletin nesli bu kadar kalitesiz mi olmalıydı? Ama bunu e, bir projeydi bu. Bu projeyi e, yani genel manada tutturdular maalesef, maalesef doğru konuşan hocaları da ki. Biz bile kaç kere hapse girdik? Şu yakın tarihlerde üç kere hapse girdik, şu on beş senede. Yani diyorsun ki özgürlük var falan. Türkiye gelişti özaldan sonra falan. Nerede gelişti özaldan sonra? Nerede gelişti? Daha beter oldu. Daha beter oldu kanalların çalması. Yok ora açıldı, burası açıldı. Yok özgürlük olsun. E, özgürlük olsun ne örf kaldı, ne adet kaldı, ne din kaldı, ne bir şey kaldı. Böyle bir vaziyetteyiz. Şimdi ağlanca halimize gülmemiz, ne haldeyiz diyecek yere, bütün hesap yapacak yere, tefekkür edecek yere efendim kutlamalar yapmamız. Bu da herhalde bize özgü bir saçmalık olsa gerektir. Battığının efendim gününü mü kutluyorsun? Bittiğinin efendim, e, merasimini mi yapıyorsun? Hangi noktada ileriyiz ya? Bize yakışan bir hal demeyeceğiz ya. Bu nesil, bu gençlik, bu, bu, bu rezalet bu nedir ya? Ama hakkı söyleyenler susturuluyor. batılı söyleyenler. İn hak ham hamel hakkı feke enneke bilâ sema'i ve in hem hemel batılü feke enneke esma'u minessem'i. Hak haykırılsa çınlatsa hocalar hakkı sanki sen kulaksızsın diyor. Yani alimler ne güzel ke kelam çibar. Batılı fıslasalar sessiz yani fıs fıs. Ben burada bas bas bağırıyorum. Millette kulak yok. Biri oradan bir batır, fıs, fıs, fıs. her taraf kulak kesiliyor. Bir hurafe, bir yalanı, bir uydurma haberi yaymak o kadar kolay. Şurada dost doğru şeyler konuşuluyor, i̇şte saatlerce bir sohbette bazen üç saat. Ne ilimler anlatılıyor? Yani dinleyenlerin de ne kadar anlıyor? Ondan da emin değilim. Kime yatırım yapıyoruz? Neyse biz bir kişiye bile tutsa, bir kişiye bile efendim tutsa. Biz kârdayız, bundan umutluyuz yani. Onun için bak, görüyorsunuz başladılar hava fişek patlatma, sanki cennete, cennete kazanmışlar, sanki ahiretten müjde gelmiş. Yani bugün yarın ölmek üzereyiz. Azrail aleyhisselam başımızda kon emrini bekliyor. Her ne kadar haber alıyorum, benden genç insanlar hep kalp krizi şu bu, benden genç çoğu bu arayın haberler geldi. Birçok tanışlar, ölenler, kalanlar falan filan. İnsanlar dedim ya demişti ağlanacak hallerine gülmekler falan filan. Allah'ım gaflet uykusundan ikaz eyle ya Rabbi. Allah, Salli aleyhi Muhammed. Şimdi bizi biliyorsunuz dinler arası diyaloğa çattık. Yahudi Hristiyan projesidir dedik. Hristiyanlar bu işe papazlar ön ayak oldu dedik. Senelerce bunu mücadelesini verdik. Sansürsüz programında, teke teklerde vesaire vesaire. Flaşlarda bas bas bas bas bağırdık. Ondan sonra tabi bu bir tarafları rahatsız etti. Bizi son yine içeri aldılar. Son bir sene yattık. Çıktığımızda hala mahkeme süreci bitmemiş. Herkes beraat almış. Karara bağlanmış. Bu kadar olaylar, bu kadar büyük dosyalar. Biz onun yanında çerez bile değiliz. Fakat bir karar bile verilmemesi. Hala bunun ileri atılması, ileri atılması, ileri atılması bu da tabi ki bağımsız yargı e, şuradan buradan emir alıyor veya dış güçlerden etkileniyor diye kimse bir şey diyemez. Demem yani yani. Bu, bunu demek iflasın ilanıdır. Memleket açısından. Bunu diyemem yani ben. İlla ki bir sebebi vardır, bir hikmeti vardır. El-khîratü <gülüyor> fil-vâki'i olanda hayır vardır. Buyurulduğu için şimdi Mart'a attı. Ya hakim gelmiyor, savcı gelmiyor. Ya bu kadar önemli bir mesele. Millet adam kesiyor, kadınları kesiyor, doğuruyor, öldürüyor, konteynere koyuyor. 5 sene sonra çıkıyor. Bu kadar olaylar oluyor. Baronlar yakalanıyor, uyuşturucular oluyor. O 5 sene yatmıyor. Çünkü suçsuz yere bir sene yattıktan sonra dosya tamama erdiği halde, her şey bitmiş olduğu halde Adamlar bana 58 sene hapis istiyor. 58 sene bana. Küllün iftira. Kumpas olduğunu herkes itiraf etmiş. Hanefe Avcı bu işin kitabını yazmış. Kitapta bir sayfa bana yer ayırmış. Artık kitaba geçmiş. Orada Aziz Yıldırım sağolsun her kere işte balyoz şirke ederken illa Cübbeli Hoca'yı da söylüyor. Sağolsun. Yani ben ona demiyorum, tembihlemiyorum. Haberlerde görüyorum sonra yani. Bu kadar ayyuka çıkmış bir davaya. Bu operasyonu yürüten polislerin hepsi içeride. Bize kumpası kuran. Hepsi hapiste şu an. Başka delil lazım değil zaten. Başka delil lazım değil. Bu dosyayı hazırlayan savcının hiçbir şeyden haberi yok. Polislere soruyor orada. Şuraya gittin diyor, gitmedim diyorum. Çağırıyor, yalan çıkıyor, yanlış çıkıyor. Ne biçim dosya getirdiniz ya diyor. E savcı bey zahmet etseydin de bunu bir okusaydın daha. Şimdi niye rezil oluyorsun benim önümde yani. İlk zamanı söylüyorum. 2011 yani. Şimdiki savcıyı demiyorum. Sağolsun şimdiki savcı hakkı görmüş. Beraat istemiş yani. Mutala vermiş. Allah razı olsun. Çünkü haktan yana olmuş. Biz duacıyız. E gelinen noktada yine tehir var. Bu tehirin de tabi hikmeti bizim tarafımızdan anlaşılamadığı için binlerce telefon yani artık arkadaşlar telefonlar susmadı diyor. Radyo, televizyon, dernek e millet merak etti. İşte yine marta atıldı önümüzdeki marta. Ondan sonra bilmiyorum işte. Ne dedik? İnşallah ölmeden evvel görürüz yani. Ama bunun hikmetini sual, sual edecek bir makamda yok. Bir makamda yok. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri yani yetkililere ciddiyet nasip etsin. Laubalilikten muhafaza etsin. La kayıtlığın sonu iyi değil. Adalet herkese lazım. Zulmü durdurmak lazım. Zulmü durduran kazanır. Geciktiren tabi burada e, kul haklarına girer. Birçok insan burada sıkıntıya düşmüş. Maddi ve manevi. Bir dosya kapanırsa o insanlar da rahat ediyorlar. Tabii ki Rabbim hayırlı kararlar nasip etsin. Amin. Amin diyoruz. Biz dua diyoruz. Bu kadar. Tabii ki onların da bir bildikleri vardır diyoruz. O da bizim iyiliğimizedir, lehimizedir mutlaka diye düşünüyoruz yani çünkü Allah Teala Hazretleri bize şer yapmaz ee, bu dosyada şu anda görevli olanlar da tabi insaflı insanlar mutlaka inceliyorlar, inceleyeceklerdir gerekeni yapacaklardır diyoruz ve böylece bir girizgah yaptım arife tarif gerekmez Akıllı işaret yeter açık konuşursan zaten hepten hepten fazla gelmesi gerekir e, bu minval üzere. Dolayısıyla şimdi biz işimize bakacağız. E bizi böyle e, efendim oradan yakala, buradan tutsak et, oradan rehin et gibi hareketler vazifemizden caydırmamalıdır. İşimizi yapmaktan da geri bırakmamalıdır. Evhama vesveseye kaptırmamalıdır. Biz imanlı insanlarız. işimize İşimize bakacağız. Yani. İşimiz nedir? Bu milleti kurtarmak. Bir adamı elçinet itikadına döndürmek, çünkü bizim anlattığımız itikata göre bu çocuk işite gitmez. Bizi dinleyen, bizim sohbetlerimizi dinleyen, Şii olmaz, Vehhabi olmaz, selefi olmaz, militan olmaz, terörist olmaz, hırsız olmaz, olamaz yani. Ben sinek öldürmeyen bir adam. Sivri sinek geliyor, vız diyor, şey diyor. Şöyle yapıyorum ki kaçsın yani. Şöyle vurmuyorum. Şöyle yapıyorum kaçsın. Yani sinek öldürmeyen, karınca ezmeyen değil. Sinek zarar verecek. Ama yine de böyle yapıyorum. Kaçsın gitsin. Böcek var, şu var, var. yağlan atın bahçe. Sakın ezmeyin. Ezmeyin. Bu huyda olan bir insan. tanıyanlar çok iyi bilirler. E benim gibi bir insanla uğraşmanın ne anlamı var ya? Kime faydası var bunun? Teröristler ortada gezerken Vatanı milleti bölmek için alene mitik yapıp konuşan nutuk atan adamlara hiçbir ceza verilmezken, dosya açılmazken bu nasıl olacak? Ayağımıza mı sıkıyoruz? Yani kafamıza mı sıkıyoruz? Belli değil ki. Dostlarımızı iyi tanıyalım. Dostlarımızı, ehli sünnet müslümanları, vefalı insanları iyi tanıyalım. Bunlara biz de vefalı olmamız gerekir. Vefalı olsak yarın zor günde bize de vefalı olurlar. Bana ne? Efendim senin başını derdine düş, çarene bak diye insanlar verilirse Allah insanlara imkanlar verir. Bu imkanları iyi değerlendirmek lazım. Fırsatlar her zaman elde kalmaz. Fırsat ganimet bilinmelidir. Birden elden çıktıktan sonra yardım etmek istesen de yardım edemezsin. Bunun için Allah'ımız Rabbimiz Tebareke ve Teala, tabi memleket çok kötü bir durumda. Biz kendi derdimizde unutuyoruz zaten. Şahsi davalarımızı. Memleket perişan halde. Güvenlik sorunu diz boyu yani biz derneğe gidip sohbet yapamayacak hale geldik. Uşit mi gelir PKK mı gelir diye. Memleket cephanelik oldu. İnsanları Sinan Erdem'e programı ayarlamışız. İptal etmek zorunda kaldık. Aa şimdi Bursa'ya 7 Kasım'da sözüm var. Şimdiden tabii duyurmuş olayım gelemeyeceğim. Çünkü seçimden sonra daha büyük olaylar olacağına dair haberler bunları veriyor. Ya, bu durumda ben nasıl milleti kadın çoluk çocuk toplayayım yani? Bir çocuğun bir parmağına zarar gelse benden sebep niye gelsin? Televizyondan konuşuyorum. Dinleyen dinlesin. Ne yapayım artık? Tabii ki cemaat bereketli, rahmettir. Ne kadar kalabalıkla namaz kılarsak o kadar sevabımız artıyor. Yani milyonlarca insan Kabe'de niye toplanıyor o zaman? Herkes kendi köyünde daha çıksın. Arafat'a çıkacağını. Allah hani topluyor bir yere. Çünkü cemaatin bereketi. E ve lakin işte bak gidemiyoruz. Camiye gidemez hale geldi. Ben 80 itilalini gördüm. Yaşım küçüktü ama vaaz ediyordum. 12 yaşımdan vaaza başladığım için... Rize'den icazet aldım, işte 80'in Haziran'da falan, işte Eylül'de de ihtilal oldu. Ben icazet almışydım yani, ki icazetten evvel de üç, üç senedi vaz ediyordum. Biz ihtilal olduğunda e, Erzincan'daydık, Efendi beraber yani. Efendi Hazretleri ters veriyordu bir evde falan, orayı basacaklar falan. Basalan ne olacak, bizde bir suç unsuru hiçbir zaman olmamıştır, olmaz, gizli bir şeyimiz de olmaz yani. Kur'an'dan, sünnetten bahsediyor. Şelale i̇şte, ila illallah kere, yüz kere budur yani. Ne anlatacak Mahmud Efendi Hazretleri? E tabi oradan birkaç arabaydık. Sonra dendik yani birlikte gezmeyelim. Tedbiren ne olacağı da belli değil. Ee, ufak tefek şeyler oldu yani bize de ama bunlar çok önemli şeyler değil. Sarık var kafamda. E diyelim ki işte üstüne de bere koymuşum. Ee, yani bere üstüne giydiğimiz için Berenin de ucunda kukulata deriz Şöyle çıkıntı var O çıkıntı olursa kanuna suç olmuyor Öyle bere koymuşuz içimizde sarık vardı mesela Yani ben Hazreti peşine giderken Bizim lastik patladı Deli İsmail Efendi. Allah rahmet etsin kabrin olasın Eyüp vardı, Bak ben benden belki de çok yaş yok O da Medine'de öldü birden tak diye Allah rahmet etsin Bak birçok yol arkadaşlarım şimdi hep öldü yani çok da yaşlı değildiler. Bizim arabanın lastiği patladı. O gitti Perşembe'de işte ordunun orduya bağlı Perşembe. Orada biz bekliyoruz şeyde lastiğin arabanın başına o gitti ilçeye. O arada geldi askerler aldı bizi. Bir şey yaptığımız yok. Yol boş yolda duruyoruz. Götürdüler bizi Perşembe'nin karakoluna. Bütün millet bize bakıyor. Uuu sanki teröristler yapılamış. Girdik öyle karakola. Ne oldu? Efendim kılık kıyafet. Bereyi çıkarttı şeye. Bereyi çıkartınca alttan sarık çıktı. Sarık da bir, biraz büyük sarık işte falan. Açtı şimdi o komiser. Çözüyor çözüyor çözüyor. Sen Halep müftüsü müsün dedi ya. Ya ne bu kadar büyük sarık sarıyorsun diyor bana. Ya bunda bir suçun sürüyor ki ben dışarıda sarıyorum işte. Bere var başımda şudur bu. Bunlara dedi para cezasıyla olmaz. Üç ay hapis yatırtalım. Bağırıyor şimdi. Oradan işte, oturduk öyle bir şey. Suçumuz yok. Perenin içine sarık var. Ondan sonra iki tane şey geldi. Subay geldi falan. Mesela. Baktılar kimliklerimize. Kimliğimize bakınca işte ben görele yeğenli köyü. O da bizim karşı köy demiş. Unuttum şimdi köyünü. Baktık öne. Yani o ihbar etmiş bizi polise de. Şöyle dedik, eyvah dedi, ne oldu? Hemşerimi şikayet etmişim. Yani Müslümanlıktan değil. <gülüyor> Hemşerimi şikayet etmişim. Köylüyüm karşı köylüyüm. E ee? diyor bana ki rezil ettim beni diyor. Hani bu kıyafet demişim ya. Bizim köylü böyle olur mu? Sen rezil ettim beni dedim ya. Tanımıyorum da. Niye e, niye şikayet ediyorsun beni? Ne yaptım ben sana? Kime ne yapmışık orada? Lastik patlamış yolda duruyoruz. Kılık kıyafeti. Bugünler görürdük yani. Ondan sonra tabii uğraşıyor ki polis de diyor ki bunları çıkart şimdi. Bizim hemşerimiz çıktı bu diyor. Polis diyor ki aldık bir defa bütün köylü bizi, bütün perşembe bizi seyretti. Ne vardı ne yoktu dosya tutmadan nasıl salayım? O da mecbur işte işlem yapmaya çalışıyor. O diyor olmaz. Şimdi yok arka kapıdan çıkar. Onlar görmüyoruz. Yani falan fısmar neyse bizi saldılar. Böyle Efendi Hazretleri'ne yetiştik. Oradan dolandık işte Erzincan'a şehirden açardık. Uzungöl Göl tarafından Bayburt'a ineriz şarahtan. Öyle oradan gittimiştik yani Erzincan'a. Orada dediler arama var bilmem ne olsun arama falan. Sonra biz ayrıldık geçtik. E ben Erzincan'da o zaman rahmetli oldu işte. Fikret de geçen hafta anlattım size. O dedi ki ya burada mevlüt var dolu cemaatlar sohbet et Yahu kardeşim tabi biz Perşembe'de yeni karakolta çıktık. Ee, birkaç gün evvel. Zaten ihtilal değil sen ne sohbet? Yahu var dedi cenaze var mevlüt var. Konuş dedi ya. Ayet, ha, hadis konuşuyorsun. Ne var dedi? Namaz, Ne yaptı senin. Maşallah dedim sana. Evinde misafir etti bizi. Ben dedim muhtar, muhtarınla görüşün. Camide, dolu da cami. Biz de cemaat arıyoruz sohbet yapma ama hazır cemaat var dedi ya. Biz orada sohbet ettik. Oradan Sivas'a geçtik, efendiyi bulduk. E Sivas'ta sohbet ettik. Yani bir 80 ihtilalini bir fiil yaşamış adamım ve yollardaydım. Mahmut Efendi Hazretleri zaten ben meşhur değildim o zaman Mahmut Efendi Hazretleri o her zaman için bilinen bir zat yani sohbet yapıyorduk camilerde yine yaptık yani ve bırakmadık yani ama şimdi geldiğimiz noktada derneğe gidemiyoruz derneğe gidemeyecek hale geldi bu iyi alamet değil bu gidişat buna bir dur demek lazım bu memleket acan ben o zaman hapishaneden yazdığım mektuplar var Kitap basılacak. Orada çok ilim de var. Mevzu da var. Tespit de var. Mesela oradaki mektuplarda ben memleket ajan doldu. Ajanlar cirit atıyor. Çünkü Şia ajanları yani Hizbullah ajanları, Şia ajanları ondan Yahudi ajanları, giliz ajanları, Çeçen Müslümanlar o Zeytinburnu'da kaç tanesini öldürdüler geldiler. Rus mafyası öldürüyor gidiyor. Arkasını bulan yok. Memlekette kimin eli kimin emin. O zamandan yazıyordum bak. Bu Vehhabi işine dikkat edin. Buradan işte IŞİD çıkacağını bilmiyorum adının IŞİD olacağını ama Üç vasiyetim diye sohbetim var ve bu kitaplaştırılmış. Üç vasiyetim ya ölürüm kalırım Türkiye'nin başına bela Dinler arası diyalog Hristiyan projesi, milleti Hristiyan etmek. Yahudülistan'da cennete girecek, ılımlı. Bunun abant toplantıları vardı işte. Hayrettin Karaman da başta oturuyordu. O Ali Bulaçlar, Mali Bulaçlar. O ekip. Bunlarla büyük bir reddiyeler yaptım senelerce. ikinci tehlike... Şimdi o tehlike biraz zayıfladı. İkinci tehlike, Şia tehlikesi. İran tehlikesi. Bu, Müslüman'ın göründüğü için, bu tehlike, papazdan daha büyük tehlike. Çünkü, papazı kimse evine almaz. Veyahut da onu izlemez. Ama Şia mollası sarık marık da var. Gören de hoca zade diyor. Adam sahabeyi kafir diyor. Kur'an'a eksik diyor yani. E şimdi bu böyle dinsiz kitapsız Şia mollaları var. E bunların tehlikesi var. Memlekette şu anda kaç tane kanalları var? Arka planda onların oldu. Şu anda işliyor. Aradan sokuyor sahabe düşmanlığı, el-i sünnet düşmanı sokuşturuyor. Senin ilmin yok ki millet, halkımız cahil bırakılmış. Onu anlayamaz ki sakallı sarıklı gördü, hoca zannediyor. Şah tehlikesi. İkinci tehlikesi. Ondan sonra Vehhabi tehlikesi. IŞİD Vehhabidir. Vehhabinin aşırısıdır yani. Sivri uç. E şimdi bu tehlikeler söylenmiş, beyan edilmiş, sakındırma yapılmış. Oradan dinler arası diyalog belasının ne kadar önemli olduğu, ne büyük çeteleşme olduğu, ne büyük zarar verdiği memlekete görüldü. E şimdi Şia'nın tehlikesini dedik dedik kimse şey etmedi. E, Suriye meselesinde İran'ın nasıl Rusya ile bir olup, Çin ile de bir olup, e, Suriye'de ehli sünnet Müslümanlara, gariban Müslümanlara saldırı yaptığı ve kendi ordularını oraya bil fiil efendim, e, askerlerini soktuğu, şu anda Suriye'de İran askeri dolu. Bu durumda, efendim, şu anda böyle bir tehlikeyle karşı karşıya, tehlikesi çok büyük bir tehlike olarak devam ediyor şu an. Suriye'nin başına gelen yarın Türkiye'nin başına gelmeyecek e, diyemeyiz. Bak, Cumhurbaşkanımız bile geçen ne diyor muhacirler hakkında konuşurken? Yani bizim de başımıza gelebilir, merhametli olalım diyor yani. E tabii ki merhametli o, olundu, Türkiye sahip çıktı, evet ya, başımıza gelebilir bu ne demektir? Yani bizim başımıza böyle bir şey gelse ilk çullanacak İran'dır. O manaya da geliyor bu laf. Bizim de başımıza gelebilir. Kimi, kim getirdi bu iş onların başına? Bize de aynı ekipler başımıza getirecek yani. Bu şiayı görmek lazım. E bunun adamları var, hoca kılığında kanalları var Türkiye'de. Faaliyet gösteriyorlar. Bütün yardımlarını bile İran'dan alıyorlar dış güçlerden. Orada bir tehlike. E Vahabi tehlikesini dedik, dedik, dedik anlatamadık. Ya bize bir kuvvet verin, güç verin, konuşalım, edelim, millete bir şey anlatalım. Kendi imkanlarımızla canımız çıktı ya senelerdir. 40 senedir ya. Bir şeyler yine anlattık. Bir faydamız olduysa ne mutlu. Onun için Fatih Altaylı diyor. Bu işi dişini hiçbir kimse demezken sen dedin. İlk sen dedin ve uyardın diyor ya. Yani ne kadar ayet hadis okudum ben. Ben öyle kafadan atmıyorum ki. La yübevbiyim diyor hadis Bunlar çıkacak diyor. Fakat bunlara baştan itibar edilmeyecek. Biz o lafları dediğimiz zaman birkaç tane genç dediler ya. Bunlardan bir şey olmaz dediler yani. Halbuki biz o hadisi okuyorduk orada. Ben vahiy gelmiyor ki bana. Ama benim evimde kaynaklarım var. Bak itibar edilmeyecek diyor. Sonra Şam'da dolaşacak, Irak'ın tümünü kaplayacak. Arap yarımadasının tümünü ayağını vuracak, darbesini indirecek diyor. Bu işit için hadis-i şerif değil mi? Hariciyle. Ahir zamanda çıkıyor. Saçlarının uzun olduğunu söylüyor. Kendilerinin efendim künye kullandığını hep Ebu filan isim kullanmadığını söylüyor. Bütün vasıflarını söylüyor. Hak kelimeler, ayet, hadis okullar. Bir şey. Saçma saçma işte. Şimdi bir tane IŞİD kafası. Geçen bir sitede benim aleyime yazı yazıyor. Tabi burada da e, sitenin adını vermiyorum şimdi reklamı da olmasın. Zaten yani bunun hemen kapatılması gereken bir site. Ama maalesef memlekette PKK'nın 6 tane kanalı çalışıyor şu an. Türkiye'de de yen yapıyor. 30-40 tane internet sitesi var. 30 tane. PKK'ya bağlı. Tabii onun yandaş partisi falan beraber konuşuyorum. Yani özellikle ilan eden ve özellik talep eden insanların bu kadar sitelerine hiçbir baskı yapılmıyor. Baskın yapılmıyor. Bu da bir ilginç bir şey. IŞİDcilerin de dolu siteleri varmış. Biz çırt kafamıza binerler. Ondan sonra adam orada benim aleyhime yazı yazıyor ve bu yazıda da İfaddeli mücahidin, al-qaidinin ecren azîme. İşte, Allah mücahitleri oturanlardan çok büyük ecirler Levstünk'de ayetini okuyor. Cüppeli orada oturup durmuş diyor. E, bilmem ne adı da. Resmi de var adamın. Mesela bu çok önemli bir şey. Bunun hemen araştırılıp e, buradan emniyet mensuplarına da e, suç duyurusu yapmış oluyorum bu, bu noktada. Çünkü benim adımı da veriyorum Kendi de e, Suriye'deki IŞİD cihatına buradaki gençleri teşvik ediyor. Bu suçtur yani. E, neyse orada yazmış oturanlardan cihat edenler üstüne ecüppeli oturuyor diyor. E, oturuyor diyor. Biz diyor sahadayız diyor. cihat yapıyoruz diyor şimdi. Peki. Oraya ayetler yazmış. Başta bir defa ayetten haber yok çünkü cahil. Ayette diyor ki lastevil kaidun minel mu'minin Bir defa müminlerden oturanlar la işte harbe gidenler bir değil. Oturanlarla be giden. Evvela Allah'ın cüvelası ee, Burada diyor ki zararı varsa, mazereti varsa bir defa meşru bir harp bile olsa şu anda seferberlik ilan edilip harp olsa yani ben gidemem. Çünkü benim bütün damarlarım tıkalı. Her yerimde stent var. Beynim damarım tıkalı. Kalp damarlarım tıkalı. Beni askere bile almamışlar yani. Asker almamışlar dediğim mi? 30 sene evveli konuşuyorum. 30 senede üstüne binmiş. Gözümün dibinden tut her yerim bitmiş. Konuştuğuma bakma. E şimdi zaten Allah diyor ki zarar sahipleri mazeretlidir. Onları katmıyorum. Gayrı uyru zararı o demek. Bir defa sen benim hakkımda nasıl yorum yapıyorsun? Ben seferberlik olsa meşru harp olsa bile gidemem. Müstesnalı atalım. Bir. iki Ayeti konuşuyorsak kelime kelime konuşacağız şimdi. Senin yaptığın cihat mı? Esas bunu konuşalım. Allah mücahitleri oturanlardan üstün kıldı. Senin yaptığın cihat mı? Peki. Sen ışıdçisin. Nusracısın. El-Kaidecisin. Bilmem necisin. Suudi Arabistan'da canlı bomba patlatıyorsun. Ha bir defa gelelim. Canlı bomba olmak caiz mi? Öyle ya ben sana şimdi okuduğum kitaplara göre, dine göre fetva vereceğim. O kadar bir şey biliyorum yani. Men katede nefsü bir hadiitin, ugbe bıha, xaliden, mukalleden, fi abde. Yani bu mehalde, Bukhari hadisi. Bir adam bir demirle kendini öldürse diyor. Demir yani mesela işte kurşun da demir, işte tabanca da demir. Demir yani eskiden tabi biliyorsunuz hançer, mançer saparak saplayarak yapıyorlardı ya demir buyuruyor. Ama hala demir devrede yani demir hiçbir zaman demirsiz iş olmaz. Mevla öyle yapmış demire. Bir demirle kendini öldüren diyor, yarın ahirette o demir diyor, eline verilecek diyor, kendini bir daha öldürecek diyor. Canlanacak bir daha öldürecek diyor. Canlanacak bir daha öldürecek diyor. Cehennemin içinde diyor, ebediyen hiç çıkmamak üzere aynı işkenceyi kendine yapmaya devam edecek diyor. Azabı budur diyor. Hadi bakalım şimdi. Sen şimdi bir kere öleyim kurtulayım diyorsun. Bir kere ölüp kurtulamayacaksın ki. Ebedi öleceksin dirileceksin. Öleceksin dirileceksin. Her seferinde aynı acıyı tatacaksın. Hadis-i şerif bu. E. Ee, Bâdira yaabdî haram tutul Ali cennet. Herkese ben ecel tayin ettim. Kulum kalktı acele etti. Kendi başına intihar ederek bana erken kalkma gelme kalktı. Ben de ona cenneti haram ettim diyor. Bu Buhari hadis-i şerif. Ve sahabenin arasında harbeden eden sahabenin arasında yani Resulullah sallallahu aleyhi ve görmüş yani gör, görüntüde sahabeden görüntüde içinde munafıkmış ayrı dava. İslam zahirle hükmederiz. ayrı bir şey diye sahabenin arasında öyle bir cihat yaptı ki yani meşru cihattan bahsediyoruz tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle karşılaşmalarını anlatıyoruz burada. Siyer'de de geçer, hadis kaynaklarında da geçer. Kaç tane kafir gebertti falan. Bütün diğer sahabe ne yaptı? Bu nasıl işledi ya? Mehmet Emin Akın diye bir adam. Bu benim hakkımda. Ama müştahar isim mi kullanır? Adı soyadı doğru mudur bilmiyorum. Resmini de koymuş. Mehmet Emin Akın. Neyse. Şimdi sahabenin arasında öyle bir cihat sergiliyor. Deviriyor önüne geleni. Ve bütün sahabe-i kiram yani bu Bekri Sıddıklardan bahsediyoruz. Hazreti Ömer'le bile maşallah diyorlar. Hiçbirimiz bu faaliyeti gösteremeyiz. Bu ne becerikli adam. Devirdi geçti diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben onda cehennemlik siması görüyorum. Aman ya Resulallah diyorlar. Adam canını budaktan sakınmıyor. Yani kılıçtan, süngüden sakınmıyor. Daldı girdi kafirlerin içerisine. Kaç kafir tepeledi. Buna hiçbirimiz cesaret edemezdik. Nasıl onda cehennemlik siması görüyorum. Sahabeden biri diyor ki Radıyallahu Teala Ben diyor Resulallah sen Boş konuşmaz. Bu işin peşini arayacağım dedim. Ve bu işi takip ettim. Yani adamın harp meydanındayız ama çok meramı mucib oldu diyor. Sırf adamın peşine gidiyorum yani. O nereye ben oraya yani. Bu durum nedir bu adam? Ajan mıydı? Münafık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl böyle buyurduğu adam bu kadar mücahit çıktı yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemlik siması diye vahiysiz konuşmaz ki. Çünkü bir adamın cehennemlik olduğunu Allah bilir. Gaybe Allah bilir. Ancak Allah bildirirse bilir. Onun için Resulullah'ın bu sallallahu aleyhi ve sellem kendi görüşü olmadığı kesin. Vahiy olduğu kesin. E, vahiy de şaşmaz. Ama bu adamın zahiri de böyle adam yara aldı. Ağır da bir yara aldı diyor. Sonra diyor e, o ağır yarasına dayanamayarak kendi kendini hançerledi ve intihar etti. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Rabbiniz buyurdu ki kulun bana gelmeye acele davrandı ben de cenneti ona haram ettim. Tabi kuzman olabilir bu bilmiyorum. Yani bu adam adını yani öyle bir şey hatırladım. Bu sahabe arasındaki bir münafıkta. Yani içinden iman etmemişti bu. Yoksa iman et Sahabe olmanın şartı nedir? İmandır. Müslüman olmayan sahabe olamaz. Dolayısıyla çünkü Ebu Cehil de gördü. Sahabe mi olacak yani? Efendimiz'i görmek yetmiyor. İmanlı görmek. O zaman sahabenin tarifleri var biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören. Yani iki tarif var. Mesela vefat etti bir iki gün kaldı biliyorsunuz. Pazartesi vefat etti, çarşamba defnedildi sallallahu aleyhi ve sellem. O arada mübarek yüzünü vefat etmişken gören bile sahabeden oluyor. Efendimiz canlı değil ama gördüğü için. Yani Resulullah'ın gördüğü. Çünkü Resulullah'ın gördüğü veya Resulullah'ın gördüğü ne demek? Ama var. İbni Ümmü Mektub. E, Ama'yı Efendimiz gördüğü için sahabe oluyor o da. Çünkü o göremedi. Yani böyle tarifler var. Bu tariflere göre bu adam tabii ki sahabeden olamıyor. Yani orada harp etse de çünkü imanı olmadığı, münafık olduğu bildiriliyor. E şimdi meşru bir harp, cihat meşru Resulullah'la beraber çıkılmış sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan daha adil bir şey olabilir mi? En istikametli bir muharebe bu. Ama orada bile kendini hançerlediği için cenneti haram ettim buyuruyor. Sahabenin arasında gözüktüğü halde adam. Tabii ki sahabeden olan biri münafık olmasaydı intihar eder mi? Etmez çünkü çok büyük bir haram onu biliyorlar. Bu adam demek ki imanı onu ne yapamadı? O acıya katlandıramadı yani. Kendini demirle öldüren ebedi demirle öldürecek. Bir daha dirilecek, bir daha öldürecek. Bir daha dirilecek, bir daha öldürecek. Ne kadar sonsuza kadar. İntihara bak, intihara. Menkaten efsobi kendini zehirle öldüren Mesela hap içip intihar edenler var. Hap içip. Bazısı kurtarılamıyor. Midesini yıkıyorlar, ediyorlar, kurtarılamıyor. O zehir manasına geliyor. Hap, zehir. Eskiden tabi zehir daha yaygındı. Yüzüğünde falan zehir saklarlar hani yakalanırsa, mesela düşersem zehir içeyim falan. Olmaz. Çünkü kendini zehirle kim katlederse, o zibe fi cehennem halide muhalleden fiâ ebede. Cehennemde o zehirle ona azap edilecek. Çünkü o zehir içtiği zaman artık o bütün damarlarına nasıl bir acı vererek tabi onun canını çıkartıyor ruhunu o dirilecek yeniden ona o zehir verilecek kendi eliyle kendi eliyle içirtilecek ona cehennemde ve sonsuza kadar bu devam edecek peki ey Işıkçı sen mücahidim diyorsun bu milletin çocuklarını kandırıyorsunuz tankın içine koyuyorsun çocuk orada videoda gözüküyor ağlıyor vazgeçiyor Çocuğu geri almıyorsun, kapağını kapatıyorsun, otu, uzaktan kumandayla tankı sürüyorsun. Karşıki mevziye neyse patlatıp o genç çocuğu orada öldürüyorsun. Siz katilsiniz bir defa. İki, burada ne var? Burada inkar var. Sen Suudi Arabistan'da patlama yaptırıyorsun. Suudi Arabistan'da olanların haberleri Türkiye'ye çok ulaşmıyor. Demin kuvvetten misafirlerimiz vardı, iş adamları. Ben onlar dediler de duydum. Necran'da ki Suud'dadır o Necran. Üç günevel patlamalar olmuş mesela, işitçileri. Ee, Kuvvekte camide patlama yaptı. Videosu var internette. Adam böyle en tarihi men tarihi Arap kıyafetle camiye geliyor zannediyorsun namaza geliyor. Oradan ilerisini vermediler yani bilmiyorum internette varmış ben haberlerden rastladığım için herhalde bazı etik kurallarından vermediler orayı kesmişler. Camiye giriyor. Biraz sonra diyor yani haberler. Bu hadiseden diyor. Biraz sonra bu cami patladı ve ağzına kadar dolu cemaatin tümü öldü diyor. Bu da kuvvetli oldu. Bu gelen kardeşlerimizde de kuvvetli olduğu için onu onlar hatırlattı konuyu. Ve caminin içi dolu cemaat. Neymiş? Cami Şia camisiymiş. Yahu Şia camisi de olsa sen namazda olan bir adama hatta olmayan bir adama sana silah çekmeyene orada kuvvet devletinde vatandaş o. Şia olabilir. Türkiye'de de var Alevi vatandaşlar. Ki herhalde ankara Gar olayındakilerde Bektaşi Derneği var, şu derneği var, bu derneği var. Olabilir. Senin ne hakkın var adam Şii diye veya Alevi diye veya benim mezhebimden değil diye canlı bomba olup kendini de katledip gebertiyorsun kendini o kadar insanı da ki orada tabi Müslüman ekseri, Müslüman biliyoruz ama tabii ki ateş de olabilir inanmaya da olabilir insanlar da onu Allah Teala zorla müslüman edin buyurmuyor ki zorla nasıl müslüman edeceğiz adam? ancak anlatırız ne etmeye çalışırız sen onu nasıl öldürüyorsun bu adamı masum yani elinde silah yok orada kimseye saldırmayan yani etkisiz hale getirilmesi gereken bir durum yok ki onu bunu reyne alıp saldıran biri değil ki masum gelmiş oradan bir gösteri yapıyor neyse e bu adamı sen öldürmek için kendini patlatıyorsun ve buna cihat diyorsun. Kuvvette gidiyorsun camiyi patlatıyorsun Bütün cemaatı öldürüyorsun Neymiş iyiymiş Ne alakası var Kuvvete zararı vermek için yapıyorsun İran'da niye yapmıyorsun Yemen'i patlatıyorsun Suud'u patlatıyorsun Bahreyn'i patlatıyorsun Kuveyt'i patlatıyorsun Irak'ı patlatıyorsun Suriye'yi patlatıyorsun Türkiye'yi patlatıyorsun İran'da bir olay var mı Yok Ama mesele ne Mesele Şia'ya karşıymış Külahımı anlat. IŞİD'in Şia karşılığı falan yok. Şia ile aralara alakaları var. Esed'e petrolü kim veriyor? Nusayri Esed'e? IŞİD veriyor. Siz dünyadan haberiniz var mı? Aynı emalde Rusya'yı çağırdı İran. Rusya geliyor bombalıyor bütün Müslümanları. Gariban bütün halk şimdi öldürüyor Rusya. Halep'teki. Resimler görülüyor haberlerde görüyor. Gariban insanlar. Hiç eli silah tutan birileri değil yani. Masum. IŞİD'çi değil bir şey değil. Vuruyor bomba yukarıdan aşağı. Peki, Rusya, İran, Çin, eset hepsi ne bahaneyle orada harp yapacağız diye Rusya girdi oraya? IŞİD için. Peki, IŞİD'in merkezi neresi başkenti ilan ettikleri uyduruk devletlerinin? Rakka. Suriye'deki Rakka. Rakka kent. Ben gitmiştim sahabe var diye ziyaret etmiştim orayı. Ama eset zaten Nusayri olduğu için İran'a vermişti orayı. Orada 600 sahabenin mezarı vardı. Yani Sıffin Vakası'nın olduğu yer. Orada Osmanlı döneminde resimlere ulaşamadım ama bilgi aldım. Altı yüz sahabenin kabir taşı ve ismi var. O altı yüz sahabenin tabii tabi tabiinden onlar on binlerce. Hepsinin kabrini kırmış. Hazreti Ali'nin tarafında diye üç tane kabir bırakmış. Üveysel Karani dediğiniz Üveysel Karani. Übey İbni Kâb. Ammar İbni Yasir. Vâdıyallâhûnü Mecmâin. Bir üç tanenin mezanı bırakmış. Onlar... Hazreti Ali'nin tarafı diye. Geri kalan o kadar sahabeyi, tabiini kırmışlar geçmişler millete üzerine çiğnetiyorlardı. Biz de gittik kabir nerede mezar bilmediğim için mecbur geçiyorsun, nereden geçiyorsun belli değildi yani. Şianın elindeydi zaten Rakka. Şimdi IŞİD'in merkezidir. Rakka'ya bir bomba atıldı mı? Duydunuz mu hiç? Ama bütün yedi düvel gelmiş oraya üşit için ha! Olan kime oluyor? Halep'teki gariban masum vatandaş alıyor. Bunların derdi IŞİD değil ki. Çünkü İngiltere'si e, bilmem Siyonist'i, Yahudisi bilmem neyse, masa masabaşını kurdurmuşlar. İran'da bu işin içinde. IŞİD'de bunun ma piyonu. Efendim e, burada dolap. Goyaş'ın PKK kimden savaşıyor? Göya? IŞİD'den savaşıyor. Alakası yok. Bunlar işine geldiği zaman birleşirler. Türkiye'ye karşı birleşirler. ehl e karşı birleşirler. Çünkü batılın davası yoktur. Küfür tek millettir, İslam tek millettir. Durum bu. Böyle karman çorman bir şey. Adam bana uygun. Oturuyorsun orada vaaz ediyorsun. Gel burada Suriye'de cihat yap. Mücahitler oturanlardan üstündür. Serseri. Mücahitler oturanlar. Sen mücahit değilsin ki. Milleti intihara sevk eden, harama teşvik eden, Müslümanları öldüren, camileri bombalayan, türbeleri açan, Hücribni Adi sahabeden bu zatın kabrini açtınız. Canlı taptaze bulunduğu halde kabir ziyareti şirktir diye vehhabe olduğunuz için o sahabenin gittiniz çölün ortasında bilinmeyen bir yere götürdü gömdünüz. Sahabenin kabrini açtınız. nefsül kabri haramı kabir açmak haramdır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye sahabeyi kaldırıp götürdünüz? Libya öyle. Libya'da da e, Şeyh Esmer Hazretleri'nin kabrini açtınız. Yine hep taptaze çıkıyor bu evliyaullah. Millet ziyaret etmesini yemezanı açtınız Türbeleri yıkıyorsunuz Kabirleri yıkıyorsunuz Yunus Selam türbesini Ninova'da patlattınız Her yerde camileri patlatıyorsunuz Ne inci adı bu ya Cami yıkmak, türbe yıkmak Müslüman öldürmek Cihat mı oldu ya İntihar etmek, ne zaman cihat oldu intihar etmek Bir de intihar ederken Müslümanları öldürmek için intihar İntiharın mevzusuna bak Zaten intihar hiçbir halde caiz değil ama hiçbir gavuran tırnağı kanamıyor. Hiçbir siyoniste bir şey olmuyor. Olan yine eli i sünnet gariban, vatandaş Müslüman oluyor. Oradan yüz binlerce insan yine muhacir olmaya başladı. Bu nedir ya? Sen cihat yapıyorsun, öyle mi? Milletin kafasını keserek, kızına bilmem ne cariye alıp tecavüz ederek. Hangi din bu? Müslüman'ın karısı kızı ne zaman cariye olmuş? İslamiyet'te nerede böyle bir şey var? Senin harbin meşru değil. Devletini kim kabul etmiş? Halifeni kim kabul etmiş? Bütün dünya İslam uleması sirrette diyor. Sen de kim ittifak etmiş, ittihat etmiş? Cahil cühela çapulcu güruhu. Bunları halife dediğinden halife mi olur? Ulemanın birleşmesi lazım halife olması için. Şura alması lazım. Sen milleti kandırmışsın. Yazık ya, Daistan'dan, Çeçenistan'dan. Türkiye, Özbekistan'dan, şuradan, buradan, gariban çocukları bağlamışlar bombalar üzerlerine intihar ettiriyorlar. Bu nasıl cihattır ya? Onun için sen tevbet, tevbet. Bu gençleri de tevbeye davet ediyoruz. Bunlar yanlış yol. Bunun İslam'la alakası yok. Kainatın efendisinin sayı haram ettiği bir intiharı meşru eden hem de Müslüman kardeşlerini öldürmek için uygulayan bir dava nasıl İslam için olabilir? Aklınızı başınıza topla ya. Okumamışsan, cahilsen zerre kadar düşün ya. Buradaki Müslüman halkı öldürmek için efendim intihar ediyorsun sen. Niçin intihar ediyorsun ya? Bu nasıl bir meşru bir şey? Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını bunlardan halas eylesin. Amin. Ama burada kandırılanda dolu çocuk çoluk var. Allah'ım bunları istah eylesin. Bak kadıncağız Anası gidiyor. şikayet ediyor ya. Oğlum gitti diyor. Öbür oğlum gitti diyor. Kadın ne kadar söylüyor ya. Bunlar diyor önce diyor Cuma kılmamaya başladılar diyor. Bak annesinin beyanatını dinledim kadının ağzından haberlerde ben. Kadın diyor ki bu iş nereden başladı diyor. O işte Adıyaman'daki grup için. Evvela diyor çok dindar olmaya başladılar falan. Tamam Müslümanlık iyi dinler ama işte kadın hemen Zeki kadın hemen anlamış. Evvela dediler diyor Türkiye'de cuma olmaz. Ama bu kafa 80'ler öncesi de bazı hocalar tarafından dile getirildi. Türkiye'de. Sadrüt'ün hoca tarafından. Türkiye Teharül Cuma kılınmaz. Bu kafa nereye götürüyor milleti? Böyle bir şey olabilir mi ya? Teharül ne demek ya? O zaman e, saldır ortalığa ya. Harp sahası demek ya. Burada ezanlar okunuyor, namazlar kılınıyor, cuma bayram kılınıyor, Türkiye'de bu kadar Müslüman barınıyor, nasıl tarihli olacak burası ya? Bunu diyerekten başlıyor, başlıyorlar. Buraya dikkat edeceksin. Ha Sadr Hüttin eli sünnet bir alim idi, yanlış fetva verdik, herhalde bu görüşlerde olan bir adam değildi. Ama maalesef orada verilen bir yanlış fetva sonradan bu durumlara getirdi oğlu şehit edilene kadar Metin Yüksel Allah rahmet etsin kabri nur olsun. Bir oğlu şehit oldu Metin Yüksel Fatih Camisi'nden çıkarken. Öbür oğlu kâfir oldu. Edip Yüksel miydi o? Edip Yüksel de başka peygamberi kabul etti. Reşat halife midir? Reş Reşat halifeme mi ne? Bir Hindistanlı birinin peygamber olduğunu ilan etti. Çünkü kafir oldu. Hocafendi ona da fetva verdi. Benim oğlum mürtet olmuştur dedi. <gülüyor> Hatta e, hapisten çıkan katili, oğlunun katili geldi, ben tevbe ettim, ben bilmiyordum yaptım bu işi, başka e, o zamanki siyasal hareketlerden dolayı yaptım. Çok ceza da yaptım çıktım, hakkını helal et dedi babasına. Dedi ki öbür oğlum da mürtet olduk, yavur oldu, onu da öldürürsen hakkını helal ederim. derim. Sadrıddin Sadr Hoca böyle de hakikaten alim bir insan idi fakat oğlu Hümeti Yüksel'in şeyinden sonra, yani o zamana kadar e, Fatih Camisi'nde Cuma kılan Hoca Efendi, oğlundan sonra Darülak fetvasına geçti. Ama bu böyle olmamalıydı. Allah rahmet rahmetlesin, kabrülür olsun ama çünkü neden? Sen Hocaefendi alim adamsın, fetvalar istikralı olması lazım. Yani senin oğlundan evvel, sen burada Cuma kılıyordun da oğlun ölünce niye Cuma iptal olsun yani? Şimdi bunlar e, şahsi işlere giriyor falan. Konu oldu. Sonra o Müfit Yüksel var işte. Bir oğlu da Müfit Yüksel, Yeni Şafak'ta yazar. Onun için benim hal ben hapse girdim, ilk gece çıktı benim aleyhime. Zaten dedi, geçen gece babamın da aleyine konuşmuştu, çok iyi oldu, içeri girdi dedi. Ben babasının aleyhine konuşmadım. Babasını sağlığında ziyaret de ettim. Elini de öptüm. Türkiye'nin en büyük alimiydi. Allame-i Cihandı. Ondan büyük alim de yoğudu. O ehli sünnet adamdı. Ben bir şey demiyorum ama orada bir hamaset diyelim, duygusallık diyelim. Duygusallık. Hocasın, şehrsin. Herkes duygusal. Peygamber değilsen duygusallık olabilir. Bir duygusallık yaptı. Ama o fetva sonradan çok pahalıya patladı. Bak şimdi kadın diyor ki eee Bunlar önce Cuma'yı kılmamaya başladı diyor. Türkiye'de. Ondan sonra aşırılıklar başladı. Çünkü imamlar para alıyor. ve hatta e, bu düzene bağlı imamlar. Ya imam namaz kıldırmanın parasını almıyor ki. Oraya beş vakit bağlı olduğundan başka işe gidemediğinin parasını alıyor. <gülüyor> yani namaz zaten kendine kılacak. Bunu para almaksa ne mani var. Ama bu kafa tabi ilahiyattan da gelen bir kafa. Şimdi sen diyorsun ki Sivruç ilahiyat çok... Muntazam zannediyorsun mesela Marmara'yla, Şura'yla, burayla Ayat. Buralarda da Vehhabi kafası var. Şimdi o Vehhabi kafasından yetişenler, Mutezile kafası, Vehhabi kafası. Mesela Yaşar Nuri geçen gün televizyonda ne dedi? Bu memlekette cuma kılınmaz dedi. Yaşar Nuri dedi bunu. Göya layık, kemalist, ulusalcı bir hoca. Ama ne yaptı? IŞİD'in lafıyla aynı çizgiye geldi. Neden? Batılda tutarlılık olmaz da ondan. İki tarafta batıl olunca bir noktaya geliyor. Birleşiyor. Hatta dedi ki camiler de mescidi zırar hükmündedir. Bütün mescidler dedi zırar hükmündedir. İmamlar da para alıyor. Hiçbirinin arkasında namaz olmaz. Boşuna kılmayın camiye de gitmeyin dedi. Bunu ben kulaklarımla duydum. E bu adam da profesör. İlk yüze giriyorum diyor. İlk yüze giriyorsun da ilk yüzde dünya kadar ilk yüz var. Hangi ilk yüze giriyorsun? Konuşmayayım. ilah ahirihî. Geçen de millete sövdü ana avrat. A nokta bilmem ne yaptı. E şimdi e bunlar profesör, ordinalüs. Ama batılın ayarı olmaz. Ehli sünnetten çıktıktan sonra duracağı yer belli olmaz. Freni patlamış araba gibi gidersin. Gittiler hepsi işte. Camiye gitme diyor ya. Bu kadar adi şerif cemaat risalesi yazdım 300 sayfa bir okuda bak ki camisiz cemaatsız camiye gitmeyen cemaatsız evde kılanın bile ne kadar tehlikesi var ahirette azabını. Sen diyor ki gitme diyor ya. Neymiş imam maaş alınmış ne alakası var? Adam ne edirecek çoğuluna çocuğuna? O da orada bağımlı alıyor. Camide hizmet ediyor çocuk okutuyor. Ya, gidemez ki işe gitse bir yere çalışma kim ona diyecek ki iki saatte bir git gel iki saatte bir kim öyle maaş ver ona? Kim alır öyle adamı? Namaza gidecek. E onun için bunların kafa efendim böyle başladı diyor kadın. Ondan sonra şi şikayet de yaptık diyor emniyete şuraya buraya. Ne oldu çocuklarımızı bulun falan falan. Ondan sonra işte iki bombanın suruçtakini o bir oğlu yaptı herhalde. Öbürünü öbür oğlu karıştı herhalde. Kadıncağızın vah vah vah vah, vah. iki oğlu da gitti. Göya cehennem köpekleridir bu hadis şerif hariciler cehennem köpekleridir onların öldürdükleri şehittir mesela iki polis şehit oldu şimdi Diyarbakır'da IŞİD operasyonda şehit oldu onların şehitliği var ya hadisle sabittir öyle devletin şehit demesiyle değil hadisle sabittir çünkü onların öldürdüklerine kıyamet günü büyük ecir var diyor sahih hadis özellikle onlara vurgu yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hep beyan edilmiş bildirilmiş Diyanet Reisi çıktı oradan fiten hadisleri sorumludur ne sorunudur ya? Fiten hadisleri dedi yani kıyamet alametleriyle ilgili. E Işit'i önceden söyledik. Hepiniz dinlediniz televizyonda hiç bunlar yokken hepsi çıkmadı mı? Künyesi, lakabı, saçı her şeyi beyan etti hadis. A, canlı yayında söyledik ya. Hala zayıf hadis diyorsun ya. Ama hadisine zayıf diyorsun. Ona zayıf diyor buna zayıf. E sen bu hadisleri incelemezsen tedbirini alamazsın ki. Önden hadis-i şeriflere bakacaksın. Bugün Yahudilerde hadisleri inceleyen alimler var. Hristiyanlarda müsteşrikler var. Müsteşrik ne demek? Bugün hadis konkordatı var. Konkordat 9 cilt. Ne demek biliyor musun? Hangi hadiste kelime geçiyor? Kelimeden bulmak için. Hani o zaman bilgisayarlar yoktu. Şimdi bilgisayarda kelime yazıyorsun. O Bukhari'de varsa bütün hadis külliyatı yazılı bilgisayarda o Şamile diye program var. Oraya giriyorsun. soru diyorsun. Bütün yensurular çıkıyor binlerce kitaptaki. Ama o zaman o yoktu. Bu sefer ne yaptı? Konkordat yaptılar. Konkordas ne Ne Nesara kelimesinin geçtiği bütün hadisleri orada alıyor. Buhari'nin şu babında, Müslüm'ün şu sayfasında mesela yazıyor. Bu konkordat, o zaman büyük bir işti. 25-30 sene evvel yan çıktığında biz, Allah Allah çünkü o kadar kitabı, bir hadis arayacağız, yüzlerce cid, ot, kalk otur. O kelimeden bulunca gidiyorsun, o kitabı alıyorsun. Kim yaptı bu Konkordas'ı? Yavrular yaptı. Müslümanlar yapmadan evvel. Ondan sonra El Mevsü'ye çıktı le atrafı hadisinde bevi Müslümanlar tarafından o bir kadar da başarılı olmadı diyebiliriz. Yani Kütüb-i Tisay 9 hadisin şeyini konkordatını firis yani diyelim. Kâfirler yaptı, kelimeden yaptı, kelimeden. Baş harfinden değil. E şimdi niye inceliyor bu adamlar bu kadar? Allah Resulü'nün vahiy üzere konuştuğunu, yalan yanlış konuşmadığını inanmasalar da, yani Müslüman olmasalar da Doğruluğuna inanıyorlar ama doğruluğuna inanmak yetmiyor. Mesela dese ki bir adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır yani doğru dürüst bir adamdır dese Müslüman olmuyor. Ben Yahudiliği bıraktım İslam'a geçtim dediği anda Müslüman oluyor. Kendi eski dinini bırakmadan hem o hem o olmaz. veyahutta da ben burada kaldım ama onun da doğruluğuna inanıyorum o da bir peygamberdir. Ama ben ona tabi olmuyorum dese Müslüman olmaz kafirdir çünkü tabi olma şartı var. ''Fellezîne âmenû ''Ona inandılar'' diyor. ''Yetmez ve hazzerû'' ''Yardım ve destek ettiler.'' ''Yetmez ve nasarû'' Yani Ayriyetten maddi manevi destek yardım ettiler. ''Vettebeûn nûrâ lezîm zilemâ'' ''Onunla beraber indirilen Kur'an'ın nuruna uydular.'' Yani kendi dinlerini, nesh olan dinlerini batılı bıraktılar, Buraya geçtiler. ''Fevlâkûmül müflihûn'' ''Ancak onlar felaha ve kurtuluşa erdiler.'' Hani diyaloğa çatarken okuduğum ayet. Dolayısıyla... İslam'a uymadan, kendi dinini bırakmadan öyle iki pasaportlu gibi iki dinli adam olmaz diyorduk hani mesela. Burada mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri doğru dürüst incelense önceden tedbirler alınır. Ve bu belalar bu kadar büyümez. Ama maalesef ha, bu hadis zayıf o sorunlu, bu sorunlu diyerekten İslam'ı kuşa çevirdiler. Kur'an-ı Kerim'de zaten anayasa gibi hiçbir şeyi kendin bulamazsın hükmü. Meal okuyun, meal okuyun, meal okuyun diyerekten milleti dinsizleştirdiler. Çünkü Kur'an-ı Kerim tefsire muhtaç bir kitaptır. Lütübe yine linnas diyor Allah Kur'an'da. Habibim sana indirdim ki insanlara açıklayasın diye. Tebliğ edesin diye yetmiyor ki. Kulüve Allah'a ezberledi okudun. E ne diyor bu şimdi? Açıklayasın diye indirdim diyor. E açıklamayı kime vermiş görevi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiş. Hangi yolla yapacak açıklamayı? Hadisle yapacak buyurdukları hadis oluyor. E sen bunu sorunlu morunlu dediğin anda Hiçbir şeyi göremiyorsun. Geleceği göremiyorsun. Çünkü geleceği ancak Allah bilir. Gaybı ancak Allah bilir. Ama İllâ rasul. Cin suresinde buyuruyor ki razı olduğum Resullere bildiririm diyor. Ki Resullerin hepsinden razı zaten. E bildiririm diyor. E sen hala diyorsun ki gaybı bilmez Peygamberimiz için. Ya Allah diyor ki müstesnadır diyor Resullere bildiririm diyor. Nasıl bilmiyor? Hz. Hüseyin'in şehit olduğunu söyle söylemedi mi? Dağın üstünde bir sıttık var, iki şehit var üstünde. Ey Uhud, üst yahut. Uhud, sallanma Eyhud. Efendim aleghi ne şeyden? Bir peygamber var üstünde, bir sıttık var. E bu için şöyle iki de şehit var. Orada Ömerle Osman vardı. Üçü de şehit çünkü. Ömer, Osman, Ali, üçü de şehit. Suikasta. Dolayısıyla e, oradaki hangisiyse yani diğer üçünden iki şehit var diyor. Bunun başka rivayetleri de var. Hal böyle olunca, nasıl bilmiyor? Her şeyi tek tek söylüyor. Haricileri söylüyor. E, Kerbelayı söylüyor. Yani Hz. Ali Efendimiz bile oradan geçerken şu, şurada develerini çökertecekler, şurada şehit olacaklar, şurada kanları dökülecek ehli beytin, benim ailemin diye yerlerini gösterdi Hz. Ali. Ne belakı da şia kaynaklarında da var. Yani hepsini Biliyordu, Resulullah bildirmişti sallallahu aleyhi ve sellem Kadere çağrı yok Kesin kaderse duayla da geri dönmüyor O zaman Bu hadis-i şeriflere inanmayarak Sünneti devreden çıkararak Mezeplere lüzum yok Meali al eline kafana göre takıl Kafasıyla millet ışıtçı olur Işitçi olur Çünkü ate bakıyor, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün Bu sefer Müslümanlara bunu uyguluyor Zaten İbn Abbas Hazretleri hariciler hakkındaki yorumu buna uyuyor. İbn Abbas ki baş müfessir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yeğeni, Allah muallimul fık ve alimut tevil. Kur'an'ın tefsirini, tevilini buna öğret, Dinde çok ince elim nasipet. Duasını aldığı için dünyada öyle bir alim yoktu. Sahabede de yoktu yani. İbn Abbas bu. Ne diyor? Haricilerin en büyük özelliği nedir? Kafirler hakkında olan ayetleri alırlar, Müslümanlara uygularlar. Yani ne kadar açık bir adres değil mi şu anda? Bütün patlattıkları Müslümanlar, öldürdükleri Müslümanlar. Bir işleri yok. Ben gavuru da yani İngiliz vatanda, İngiliz diye adam Yahudi diye öldürülmez. O ayrı bir şey. Muharip değilken, sana silah çekmemişken, savaş yok bir şey yokken sen adamı e, pasaportlu turist burada gavur diye öldürülür mü ya? Cennetin kokusunu duyamaz Yahdi Şerif. Çünkü zimmidir. E, devletin güvencesindedir, Müslümanların güvencesinde gelmiş buraya. Vize almış, pasaportuyla girmiş. Cık. Sen bunu nasıl öldürürsün? Lem ya raihate'l cennet. En rıh 500 yıl. 500 senelik yoldan cennetin kokusunu kabirden kankan duyacak. Zimmi'yi öldüren yani zimmi dediğin Yahudi Hristiyan. Onu öldüren ama hani silah çekerek harp açan, harptekini kastetmiyor. İşgale gelmiş falan. Sen de onunla savaşıyorsun Çanakkale'de oldu. Onu demiyoruz. Hap yokmuş şey yok adam pasaportlu şeyli gelmiş turist şu bu böyle bir zimmiyi öldüren veya vatandaş Ermeni vatandaşımız var ya o vatandaşımız var devlet gövence vermiş onu vatandaş ha onu öldüren diyor 500 senelik yoldan bile duyulan cennetin kokusunu duyamaz bunu her zaman söylüyorum bu konular hassas konular olduğu için tekrar etmek icap ediyor en ufak bir şeyde izah getirmediğin noktada biri alıp bunu Jupiter Hoca böyle dedi diye Kullanma tehlikesi var. Ondan dolayı biraz izah ediyorum. Bazı kelimeler tekrar oluyor. Ne yapalım? Ama cihat nedir? Bir adamı namaza başlatmaktır ya. Cihat nedir? Bir adama itikadını öğretmektir. Efdalül <gülüyor> cihat el emru bil ma'ruf ve nehyu an'il Cihad Allah'ın dininin yücelmesi için son derece gayret göstermek demek. Cihad kelimesi cehden gelir. Cehdi Türkçede kullanıyorsunuz. Cehd etti. Cihd gayret. Yani son gücünü Olanca gücünü, yüz gücünden doksan dokuzunu harcasa, birini eksik bıraksa cihat olmuyor. Yüzde yüz gayretle İlâ-i Kelimetillah, Allah'ın davasını yüceltmek. Allah'ın davasını yüceltmek nasıl olur? Müslümanları öldürerek mi olur? Camileri bombalayarak mı olur? Sahabenin kabrini eşip mezarını çıkarmakla mı olur? Sen ne cihatından bahsediyorsun? Sefil adamlar, rezil adamlar, milleti kandıran adamlar. Cehennem köpekleri diyor hadis şerifte. Kurtarın kendinizi. Tevbe edin. Vazgeçin. Dönün. Çoluk çocuğu salın. Bırakın. Bırakın bu işi ya. Bu rüyaları, bu hayalleri. Yahudinin piyonu olarak, İngiliz'in ajanı olarak. Yapmayın bu işleri. Müslümanlara zarar verdiniz. ehl Sünnet'e zarar verdiniz. Hiç bu olmadığı kadar zarar verdiniz. Milleti dinden soğuttunuz. Dinden çıkartıyorsunuz. Milletten canı ekşili olanlar var. Ayrı bir şey. Yani sen uşitçi böyle yaptı diye Müslümanlıktan insan soğur mu ya? Ama cahil milletimiz var. Yaşlı bir kadın geldi geçen. Bir yerde kah kahvaltı ediyorum, kapalı, yaşlı. Ee ne var? Hoca. Sana bir şey soracağım. He sor. Dedi ki ya benim kocam dedi namaz kılmıyordu. Ee Allah ıslatsın. Şimdi camiden çıkmıyor. Maşallah. Ama dedi bana çok eziyet etti. Devam. Bağırıyor, çağırıyor, şöyle diyor, böyle diyor. E Allah etsin. görüyor musun dedim ya bu çok kulakkına geliyor sana niye böyle yapıyor? Du'a dedim biz ne yapalım? Sonra demesin ki ama işte ona sinirlendim ben namazı bıraktım. Eskiden ben hep namaz kılıyordum okulmuyordu şimdi okuluyor ama madem namaz kılıyor da bana böyle yapıyor dedi ben namazı bıraktım. E Hacı teyze sen de canın ekşili istiyormuş yani. Şimdi kocan huysuz diye namaz bırakılır mı? Namazı Allah kılıyoruz Bize ne huysuzdan ya? Allah etsin. Ama bizim millette böyle. Bir kültür var. Bir, bir Değişik bir millet ya. Bu sakallı böyle yaptıysa, hadi bakın ben sakalımı keseyim. Sakalı kesmiş, bırak Niye sakalı kesip Sakalıma sövdüler diyor. E diline sövseler dilini kesiyor musun? Gücü sakalına yetti. Böyle iş olmaz ki sakal sünnet diye bıraktığınızda. Söven Allah belasını verir, azabını verir. Sen niye sakalını kesiyorsun şimdi? Mantıksız mantıksız yorumlar. Kafana sövdü kafayı mı kesecek? Cahil misin ya? Cahilsin tabii ki. Çok cahitsin, eczelsin yani. Namaz bırakılır mı Hacı Teyze dedim. Aman gerileri kaza et. Hemen başla. Bir vakte 80 sene cehennem azabı. Dayanamazsın. Sana ne kocanın huysuzluğundan ya. Ondan sonra diyor kahvaltıya aldı geldi beni buraya diyor. Şeyde bir yer, felli de bir yer. Ulan kimin karısını, senin gibi 70 yaşında karıyı kim getirir kahvaltıya bu saatte? <gülüyor> Doğru konuşayım şimdi yani. Yani kocanın da kıymetini bil. Bu huysuz olabilir. Bizim Karadenizli tipleri vardı. Bizim Karadenizli biraz daha çok kenet, Çok konuşuyorlar. Karının çenesi düşer. Adamınki ondan beter. Ama şu gevezelik ya. Ya Allah teala la ilahe ya. Ne biçim adamsın ya. El-i kitabında işte çıkıyor şimdi. İnşallah baskıya vereceğiz. 24 ihtiyat. Mesela orada diyor devamlı iman tazelemek. La ilahe illallah. Devamlı iman tazelemek. Ceddizi imanekum. La ilahe illallah kelimesiyle iman tazeleyin. Sahabe de anlamadı. İman nasıl bir şey? Bayatlıyor mu ki tazeleyelim? Buyurdu ki İlha İlha zikre. Orada Hazreti Sıddık'ı misal veriyor. Hakim İtir Mize O kitapta yani insanın ahiretteki bütün açıklarını şu anda kapatacak 24 formül var. 24 formül. İhtiyatat. ihtiyatlar. Bütün delikleri kulakları dahil. Nasıl tıkatırsın? Çözüm üretmiş. Hadislerden tabii. Kafadan atacak hal yok. Koca evliya muhaddisin. Orada diyor. Yani Hz. Sıddık mesela konuşmuş. Nereden geldiniz? Mesela biri sordu. Kimsiniz? İşte adımız Ebu Bekir. E nerelisin? Mekkeliyim. Hemen orada Diyormuş ki La ilahe illallah diyormuş Mesela. Kaç gün kalacaksın? 15 gün diyormuş. La ilahe illallah. İki kelime söylüyormuş. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Çünkü iman Eskir. Gaflet gelir. Arada konuşurken bir fuzuli laf kaçar. Mala yani olabilir. Anam var mı sorana babam da var dersin mesela. Soru kadar cevap vermen lazım iken boş konuşursun. Hemen la ilahe illallah. Bizim bizim efendi öyleydi ya. Öyle hala. Görmüyor musun resimlerini? Devamlı tesbih. Efendim görmüyor musun? Hep öyle. Ama ben yanında olduğum yani devamlı yanında olduğum dönemlerden misal vermek istiyorum. Dili devamlı. Devamlı. Yani orada laf konuşuluyor, konuşuyor, bir şey cevap veriyor. E böyle. Yani ben yeni gördüm kitapta. Daha biz çok göreceğimiz hadisler var. Efendi Hazretleri'nin yuttuğu, bir de amel ettiği, görmek neden olmuyor. Şeylerin, daha görüyoruz kitapta vay anasını, efendi neymiş ya. Şu hepsini görmüş yani. Amel ediyor. Bir de zaten ilham da geldiği için. Allah da bildirdiği için. Tabi ilham geliyor. Muhaddes Evliyaullah ya. Onların hali bir başka. E şimdi biz bu ihtiyatları tatbik etmek lazım. devamlıyım, iman lazım. Ondan sonra efendim e, sen ona kızdım, namazı bıraktım. Pireye kızdım, yorganı yaktım. Nasıl yaparsın ya? IŞİD kızdım, sakalı kestim. Yok, tabii şimdi doğudaki, güneydoğudaki bizim bütün sakallılar sakalı kesti. Neden? O PKK, IŞİD diye bizi öldürüyor diyor. Adamlar biraz mazur oldu tabii. Çünkü burada orada can tehlikesi var. Artık sakallı kısaltmışlar. Ne yapsın adam? Adam berberler diyor, acayip işimiz arttı diyor. He, doğuda, güneydoğuda berberlik şu anda geçer akçe. Sakalı biraz uzatamıyor adam. PKK hemen IŞİD'çisin diye. Ne alakası var? Her sakallıyı baban zannetme ya. Geçen ne yaptılar bizim Ciğeristan'daki İsmail abi? He? Bilal Erdoğan, kardeşimiz, ciğer yemeğe gitmiş. Ben annavut ciğeri seviyorum, o, o, o ciğeri sevmiyorum mesela ama ciğeristanın ciğerini yani. E, o, o da o ciğeri seviyormuş yani. E, sevmiyorum derken yiyorum, teberrüken birkaç lokma yiyorum. O da o ciğeri seviyormuş, gitmiş. Bizim İsmail abi de bizim arkadaşımız senelerdir. araya beraber gittik. Ziyaretler, kabir ziyaretleri. Tarikat ehli, Vehhabi olma ihtimali sıfırın altında yani, hiç yok. Gitmiş, oradan resmini çekmişler Bilal Bey'le. Ondan sonra Yahu Koca Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan yardımcısı. Haluk Haluk Koç. Haluk Koç mu? Öyle alttan bir üye değil. Başkan yardımcısı. Kulağımla duymasam inanmayacağım. Arkadaşlar dedi çok büyük bir olay var. Ben de şaşırdım haberlerde ne oldu dedim acaba. Tak çıkarttı. İşiti gösterdi bir adam. Adamın önünde kafalar var. Dedi şurayı kapatayım dedi, kafalar var dedi falan, korkmayın dedi falan. O adam yani kafaları kesmiş, önünde tespih gibi çekiyor böyle kafaları. O sapık ışıkçı zındığı gösteriyor. Onu kapatayım dedi, kapatayım dedi, kafalar var dedi. Oradan dur dedi şimdi, bir resim daha çıkarttı, Bilal Bey bizim İsmail abi. İşte dedi o kafaların olduğu adam var ya dedi ışıkçı reisi, işte Bilal Erdoğan onunla beraber. Adam ne? Bu adam ne? Ya sen Koca Parti'nin genel başkan yardımcısısın. Fetebe yeni araştırın diyor Kur'an. Tabii Kur'an okuyan bilmiyorum. Şimdi sen araştırmadan etmeden bu ciğeristan'daki İsmail Abi Ücüt'in reisi diye nasıl takdim edersin ya? Devamlı beraber olduğumuz zaten bütün toplantılarımıza gelir. Kardeşi öyle, kardeş de var yanında. Sonra gitmişler röportaj yapmışlar bazı kanallar yani. Ne alakası var dediği adam ya. Biz diyor Aksaray'da yerimiz belli, yurdumuz belli. Şudur budur. Bu diyor IŞİD'in reisi diyor. Yahu Sayın Haluk Koç. Her sakallıyı baban zannetmediği Anadolu'da bir laf vardır. Her sakallıyı IŞİD'çi zannetmeyin ya. Ujide en büyük davayı ben açtım. En başta biz başladık. Benim sakalım uzun. Ne alakam var IŞİD'de? Şimdi İsmail'e Cumhuriyet Gazetesi bir haber yaptı şimdi geçen hafta. Duydunuz mu bilmiyorum. Oradaki haberde diyor ki bir IŞİD'çi yakalanmış. Bu IŞİD'çiden ifade alınırken dedi ki kim yakaladı ama? Türk polisi değil. pd yakalıyor. PYD var ya terörist PKK. Onlar yakalıyor. O da IŞİD'çi ifade verirken diyor ki beni İsmail'a e gönderdi buraya. Cumhuriyette haberdi bu hafta. Yani böyle bir şey olabilir mi? İsmaila'dan IŞİD'çi çıkar mı? Sizin üniversitelerinizden terörist çıkar. Apo mezunu? Siyasal mezunu. Hizbullah'ın başı ne mezunuydu? Siyasal mezunu. Bütün memleketin başına olanlar üniversite mezunu. Bizim medreseden nerede terörist çıkmış? Vatan aynı çıkmış. Çıkamaz ki. Öyle bir eğitim verilmiyor çünkü. Ama ilahiyattan IŞİD'çi çıkabilir. Niye çıkabilir? Çünkü Vehhabi hocalar var. Cuma kılınmaz diyor. Darül diyor. Ondan sonra efendim cihat farz diyor. Kimisi Şia'yı öldür diyor. Ya Şia'yı öldür diye bir şey var mı İstanbul'da şimdi? Masum insana halkı öldür diye hangi fetva verebiliyorsun? Dolu adam var. Vehhabisi var. Mezhebsizi var. İğrancısı var. Ya bunlar hep hocak kalitesinde. Yani bunları illa sakallı makallı olmak lazım değil. Bak benim bir tutam sakalım var. Cuma kılınır diyorum. Darül değil diyorum. Askere gidilecek diyorum. Vatan borcudur diyorum. Ama adam profesör sakalı bıyığı da yok. Tam Kemal-i Sulusalcı görünüyor. Cuma kılınmaz diyor. O zaman çelişkiyi anlasana be ya. Ey halkım yani ben ne yapacağım artık Para, parti martı mı kurayım ya? Ey halkımız falan mı diyelim ya? Yani? Şakşaklar bize reyler başkasına gider ayrı dava. Şeye döneriz yani. Neydi Osman? Osman? Yok ya. Eski adam yani. Bölükbaşı. Mübarek adam. Miting dolarmış. Çok da hatip adam. Konuşurmuş. Arapçada bir şey biliyorum. Men cerrabel Hallet bihin ne Erbakan'ın sloganı var diye denenmiş denenmez. O slogan Bölükbaşı'dan. Denenmişi deneyene nedamet hulüle eder diyor. Yani pişmanlık üstüne çöker. Denedin bir defa ne deniyorsun? Denenmiş, denenmez, solcuya renksize aldanma diye. <gülüyor> Erbakan Hoca'nın sloganlar. Allah rahmet etsin. De Denenmiş, denenmez. E denedin fayda yok. O bölükbaşı böyle şeyler, laflar çok <gülüyor> konuşur, Güzel konuşur. Miting, al kuşak yıkılır. Reye geliyorsun sıfır nokta. <gülüyor> o da dermiş ki, teraviyi bizde kılıyorsunuz. Fitre'yi başka yere veriyorsunuz. Yani Ramazan boyu teraviyi ben kıldırdım. Fitreyi de bakın hoca garip misin, fakir misin, çocuğun var mı sor da. Teraviyi bizde de kılıyorsunuz. Fitreyi başkasına veriyorsunuz. Ha yine ne dermiş? Şakşaklar bize, reyler başkasına. Buna döndü yani bu iş. E şimdi bu noktada biz bu kadar anlatıyoruz, dinletiyoruz. Bu işin batıl bunların cehennem köpeği olduğunu, çoluk çocuğunuzu koruyun muhafaza edin. Sen kalkın, PYD'nin ya koca Cumhuriyet Gazetesi'yim diyorsun. Bazı haberlerde PKK yanlısı haberler veriyorsun. PYD yanlısı haberler veriyorsun. O ulusalcı diyorsun. Ya hem ulusalcıyım diyen adam, milliyetçiyim diyen adam PKK'nın kanalına çıkıyor. Parti başkanı. PKK'nın kanalına çıkıyor. PKK'nın. Öbür miting de diyor ki biz Türklüğü kaldırmayacağız. Burada geliyor. Bunları kaldıracak mısınız? Tabii tabii diyor. Ya bütün biletin gözü önünde. Ne kıbleleri var, ne çerçeveleri var, ne birşeyleri var. Değişik değişik adamlar. Sen şimdi burada haber yapıyorsun. Kaynağın ne? Pde. Ya PKK'nın e, gibi teröristlerin kaynağı ile kim bu adam? Neresi dediler onu? Bir yerden. Bursa mı dediler? Bir yerden yani gazete yazıyor. Araştırdılar, taraştırdılar. Bizim bütün Hoca Efendi kardeşlerimiz bir tane tanıyan cemaatten bir arkadaş yok. Az çok birbirini tanırız. Bir kişi tanımıyor. Bir... A sonuna da bir şey baş harflerini koydu. İsmaila beni gönder. İsmaila gönderim ya. Müslüman'ın kanına girme İsmaila gönderim ya. Haramdır, yazıktır, günahdır. Biz Yahudi de öldürülmez diyoruz. Hristiyan da öldürülmez. Şii hiç öldürülmez. Nasıl öldürülür? Masum insan Savaşta değiliz, bir şey yok. Ülkemize saldırmamışlar, işgal etmeye gelmemişler. Yani burada meşru bir durum yok. Bu caiz değil diyoruz. Bak alenen fetva veriyoruz. İntihar bombası diyoruz. Ebedi cehennemde diyoruz yanar. Anlatıyorum sana deminden beri ayet çok okuyorum. Yeni de okumuyorum ki bunu. Diyesin ki işler karıştı da takıya yapıyor. En evvel okuyan benim bu hadisleri, ayetleri. O zaman sen daha ne konuşuyorsun? Yanlı taraflı haberler yaparak milleti böyle karıştırmak yani arkadaşlar İslamiyet de az akıllı olmaz. Vatanseverlik de az akıllı olmaz. Ulusalcılık da az akıllı olmaz. Dostunu düşmanını tanımadan efendim dostuna düşmanına göre muamele yapmadan bu Müslümanlar iflah olmaz. <gülüyor> Ey inananlar Yahudi Hristiyanları dost etmeyin. Sen ne yapıyorsun PKK olarak? Kürdüm diyorsun Kürt de değilsin. Müslüman Kürt'e kurban olayım. Başımın tacı. E sen burada PKK, Yahudi ile iş yapıyorsun. Ermeni ile iş yapıyorsun. Yahudi ile Ermeni ile iş yapıyorsun. E Mevla buyuruyor, Yahudi Hristiyan dost edinmeyin. Dost edindiği zaman sana kazık açacak. E attı. PKK'yı kurdurdu, etti. Ondan sonra yani onları da tabii bertaraf eder. işine gelmese. E şimdi onları kullanıyor yavrular. Onların içinde de Müslüman zaten çok az. Ben yanıyorum kaçırılan kız çocuklarına. Tecavüz edilen kız çocuklarına. Adam ne diyor PKK? Kadın olmasa daha kimse çıkmaz. Zavallı Müslüman Kürt kardeşimin kızını kaçırıyorlar. Niye bu söylemiyor? Yayladan kaçırıyor, oradan kaçırıyor. Oğlunu kaçırıyor, eşkıya yapacak. Allah şerlerinden muhafaza et. Yani böyle bir durumda oraya sahip çıkılması lazım. Oraya sahip çıkılması lazım. Devletin orada ağırlığını göstermesi lazım. Halk güvensin, müsteri olsun. Çünkü can emniyeti, namus emniyeti bütün hepsi devletten sorumlu bu. Devlet orada mutlaka gücünü son derece tahkim etmesi lazım. Çünkü millet evinde rahat olur. Çocuğu bakkala gidiyor kaçırılacak. Bu ne yapar ya bir ana bunu? Kendi çocuğunu düşünsene kardeşim. En çok ben oradaki Müslüman Kürtleri açıyorum ya. Çok zor durumdalar Allah yardımcıları olsun. E biz buna dua etmemiz lazım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor bir şeyden haberi yok. Sen burada Yahudi Hristiyan dost etmeyin. Dost edineni de dost etmeyin dost edineni de dost etmeyin. Sen şimdi sahabeye söven şahih veya Yahudi'nin Büyük Ortadoğu projesinin e, efendim uygulayıcısı olan PKK'yı bilmem neyi nasıl dost edersin? O zaman bunlarla irtibatlı olanla da irtibatlı olmayacaksın. Ben bunu kaç hafta evvel söyledim. Bunların haberlerini yapan da vatana aynıdır. Adamı meşrulaştırıyorsun ya. Adamı meşrulaştırıyorsun. Bu adam gayri meşru bir adam, terörist. Nasıl bu da bir fikirdir dersin ya? Millete bunu nasıl nakledersin? Bu kanalların çok vebali var ahirette. Bunları meşru ettiler. Meşru ettiler. Durum bu. E şimdi sen Mustafa Kamalak abimiz ak saçlı inşallah sakallı da olur. Sakalı olmadığı için ak sakallı diyemiyorum. Arar bizi bir şey olsa biz de onu ararız abimiz ama. Yanlış. Yanlışa yanlış. Cizli'ye gidiyorsun git başımın üstüne. Korkmadım. Tamam. Ecelden evvel ölüm yok. Tebrik ederim. Korkusuz. Halkı ziyaret et şu bu. E sen niye PKK'nın partisine gidip ziyaret yapıyorsun? Olmadı bir şey. Ben doğruyu konuşurum. Ondan sonra sen efendim gidiyorsun. Diyorsun ki onlarda teröristlerde ana kuzusu. Ya arkadaş herkes bir anadan doğmuş. Ama canavar olduktan sonra buna kuzu denmez. Burada bu kadar polis asker şehit olmuş. Çoluk çocuğu ortada. Analar ağlıyor. Sen bunları görme. Sen bir de onlara kuzu de de ondan sonra bakalım. E sen kurta kuzu diyorsun. Hakiki kuzulara hiç bir ziyaret ettiğin duyulmuyor. E bu uygun değildir. Şianın belası Şia Yahudi ile işbirliği içindedir. Bakın şu anda Amerika ile anlaşmıştır. Görüyorsunuz Amerika'ya düşman en büyük şeytan diyen İran'ı görüyorsunuz şu an. Nasıl oldu? Kuzu sarması oldu. Değil mi? Görmüyor musunuz? Haberleri duymuyor musunuz? Onun için Türkiye ile değişik almadı. Ben zaten ambargoyu deldim. Amerika ile aramayı Tamam. Yahudi ile arası iyi. O Hizbullah bir numaralar yaptı. Öyle İsrail ile fuzuli bir iki kişilik. E şimdi ama Suriye'ye gireyim diyor. Niye girecek? E er Rüsnet Müslüman'ın çoluğu çocuğu öldürmeye girecek. Orada İsrail hiç şey yapmaz. Böyle adamlar. İşbirlikçi. Ya dost tutmayın diyor. Bazı Mevliya bazı bunlar birbirinin dostu olur. Size yar olmaz diyor Kur'an. Sana söylüyoruz. Sen şimdi oradan PKK'nın adamından ne medet bekliyorsun ya? Bu kadar kızı kaçırılmış ana var. Git onları ziyaret et. Bu kadar oğlumuzu getirin diye yalvaran ağlayan e, mübarek insanlar var. Git onları ziyaret et. Bu kadar asker polisi öldürülen noktada onlar da ana kuzusu lafını ben şahsen yakıştıramadım. E ondan sonra Ozan abinin abimiz dediğimiz adamlar ama 80'deki yani Hume'nin İran devriminden bu gelenek çok etkilenmiş ve bu etkiden dolayı çok yanlış akımlar cereyan etmiş. Herbakan yani hocanın adamları etrafında da bunlar çok kendisi bu kafada değildi ama etrafı bu kafada. Benim evime geldiler. Erbakan hoca kalktı geldi. O zaman yine böyle her tarafım kütüphane. Bahri Zengin diye biri vardı. Şimdi bilmiyorum ne iş yapar. O da o zaman baş bütün bu e, siyaseti düzenleyen yani Selamet Partisi'nin siyasetindeki bütün düzeni kuran adam Bahri Zengin. O zaman dede fikir babası, projeler. Tamam. Her bak onuca burada oturuyor. Bahri Zengin karşımda oturuyor. Efendi hazretlerini bekliyoruz. Oradan ne dedi? Kitaplara baktı böyle. Bu Bahri Bey yani. Kendi unutmuş olabilir. Benim hafızam yerimde. Dedi ki, dediğim şey 25 senelik iş. Ya dedi. Bu buharide de dedi, hiç sosyal hayat yok dedi. Ne alaka şimdi? Sosyal, müssyal, devlet düzen, tanzim, buharide hiçbir şey yok dedi. Halbuki he, hepsini buhariden çıkarttı bütün ulama. Mecelle de buharide. Hepsi buhariden çıkıyor. Ama böyle bir buhariyeye çaktı. Ondan sonra bu hanefi mezhebi de nasıl bir şey dedi ya? Bak aynı böyle. Hanefi mezhebinde dedi, cem yok dedi. Yani namazları yolculukta birleştirme meselesi. Hanefi mezhebinde cem yok dedi. Yahu dedi, hadislerde var dedi. Her yer mezhepte var dedi, bu Hanefi'de yok. Bu Hanefi'de nasıl bir bunu görmek falan. Tabi Erbakan Hoca orada baktı, dayanamadı. Ben de biraz şey yaptım ama, şimdi evimde misafir. Erbakan Hoca dedi ki, yahu dedi, Bahri Efendi dedi, Ebu Hanife radıyallahu dedi yani, Ebu Hanife dedi o hadisleri çoktan görmüştür sen merak etme dedi. Bu bir istaat meselesidir dedi ona. Bir cevap verdi yani. Fakat o zamanki siyaseti dizayn eden adamın lafına bak! Hanefi ne biçim mezhep? Ebu Hanife bunu görmemiş mi? Kime konuşuyorsun kime? Milyonlar, milyarlar kıyamete kadar gelecek Hanefi'de kendisine tabi olanlar, bütün ulema evliya ne demiş? Ebu Hanife'yi Allah'la arasına koyan ahirette ve bale girmez demiş. Bitti Ebu Hanife. Ben onun fetvası ile amel ettim diyeceksin Allah. Bitti. Ümmetin kandili ya Ebu Hanife. Ama farkında mısınız? Laflar ne kadar büyük. Yukarıdan aşağı. Muhatap Ebu Hanifeler. Onlara konuşuyor adam yani. Bu kafa. Bu nedir? Kimisi Şia'dan etkilendi, İran'dan çok etkilendi, o Humeyni devrimi yanmış oraya gittiler. Hala her sene devrim kutlamasına giden var. Şu anda Suriye'deki 50 sünneti Müslüman'ın kanını vampir gibi hemen ve kanını döken adamların kutlamasına katılıyorlar. Türkiye'den gidiyorlar. O gruptan bazı adamlar var. Bu ne kafadır arkadaş? Yahudi Hristiyan dost etmeyin. Bidat elinin zararı. İmam Rabbani kabul ederim diyorsun. Yani ben Ozan abi için konuşuyorum. Yani tarikatçıdır, tasavvuf ehliyim diyorsun. Ve İmam Rabbani kabul ediyorsun. İmam Rabbani eder zannederim. Sana diyor ki, bidat ehlinin zararı, kafirin zararından eşettir. Şarrül mübdedi, yani ehl-i sünnet dışı, mesela kaderi inkar eden, Mustafa İslamoğlu gibi. İşte Mehmet okuyan mesela dolu var. Kaderi inkar eden, alın yazısı yoktur diyen birçok şey inkar ediyor. Buna ne diyorlar? Bidat ehli. Bidat ehlinden birinin zararı, zarar zararil küffar, kafirin zararından beterdir. Niye kâfirin zararından beterdir? Çünkü sen adamı papaz olarak tanıdığın için, kıyafetiyle haham olarak bildiğin için sen ondan etkilenmezsin. Sen ona zaten kafayı kapatmışsın, kalbi kapatmışsın. Çünkü sen ona karşı ön yargılısın. Ama bir adam sakallı, sarıklı, cihat rolleri, mücahit falan hareketleriyle yanaştığı zaman bir de ağır laf yapıyor. Euzübillahü münafıkın münâfikîn alîmi'l-lisân. çok bilgili. Yani ilmini diliyle çok iyi yansıtabilen her münafıktan Allah'a sığınırım buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Böyle birine de katkın İşte bu IŞİD'in propagandasıyla bu kadar giden Neyle gidiyor hep böyle Ağzı laf yapan bilmem ne yazanların şeyinden Çoluk çocuk kandı gidiyor oraya PKK Hepsi böyle konuşanlarla gidiyor E şimdi o zaman Bidat elinin zararı Kafirin zararından eşittir Çünkü kafiri tanıdığın için etkilenmezsin ama onu Müslüman kardeşim diye bildiğin için hançeri yersin. E şimdi Hamaniye'ye gitmiş ziyaret etmiş falan. Böyle böyle de yapıyor böyle şey yapıyor. Ah oh, sen niye hastasın böyle bir işaretle hareket falan. Yani çok üzülmüş şeklinde bir resmini gördüm. E şimdi bu adamlar Hümeyni'nin halifesi bunlar. Hümeyni kim? Her sabah namazında Bu Bekir ve Ömer'e Kureyş'in iki putuna lanet et diye dua etmeden kunut duasını bitirmeyen adam. Her sabah Ebubekire Ömer'e lanet okumadan namazı bitirmezdik Hümeyni'yi. Bunun e, tarih. Önce Allah için sonra tarihe kayıt düşmek için diyor. Bu adam Hümeyni'nin en yakın adamı, e, Şeyh Musevi ve bu adam sonra ayrıldı, sonra da onu öldürdüler zaten ama bu kitabı bıraktı bize. Bu kitap elimizde şu an. Daha ne pislikler yazıyor da müstehcen konularda var anlatamıyorum. Yani Kureyş'in putlarına lanet ettiği iki putuna. Ebu Bekir'le Ömer. Ondan sonra Ayşe anamıza özel ayrı bir beddua ve lanet var. Ayşe anamıza lanet özel. Ayşe ile Hafsa ve kızlarına diyor. Ebu Bekir'le Ömer ve kızlarına Ayşe ile Hafsa. Ö büyük lanet et ya Rabbi diyor. Maazallah Teala. Bu adamın halifesi var. Böyle yapıyoruz. Aaa geçmiş olsun bak. Ya arkadaş siyaset olabilir şu olabilir, bu olabilir. Sen zaten siyasette önde durmuyorsun. Arkada duran bir adamsın. Sen bu kadar şuurlu bilinçli bir adamsın. Bu adamların İslam'a verdiği zarar, bugün Sûre'de geliş sünnete verdiği zarar bütün dünyada Yemen'den Efendim Bahreyn'e kadar Kuveyt'e kadar her yerdeki Şiiliği tahrik edip harekete getirip bu kadar Müslüman'a verdikleri zarar görüyorsun bunu. Gördüğün halde, Biz o kadar toplantı yaptık. Çok toplantılar yaptık Şiia ile diyor. Hiçbir toplantıda Kur'an'a sünnete muhalif bir şey görmedim. Yahu bunun Buhari'si küleynidir. Süleyni kendi kitabında kaynak vererek diyor ki efendim Kur'an eksiktir ve tahrif edilmiştir diyor. Ya adamın Kur'an'ı senin Kur'an'ın değil zaten. Kur'an inkar ediyor. Neden? E Kur'an'ı koruyacağız diyen ayet Kur'an'ın içinde şu an. E Kur'an'ı koruyacağız diyen ayet Kur'an'daysa, bu Kur'an korunamadıysa eksikse ki Hz. Osman falan çıkarttı. O zaman şu anda kabul ettiğin yani Kur'an'dır dediğin ama eksik dediğin Kur'an'ın içindeki ayeti inkar ettin. Çünkü koruyamadı. Veynalehu le hafızun diyor. Kur'an'ı koruyacak biziz. Allah koruyamadı. Niye Tevrat'a, İncil'e böyle bir ayet yok da Kur'an'ı koruyacağım diye ayet var. Çünkü her harfine kadar dünya her yerinde hafızlık da devam ediyor. Alimlik de devam ediyor. Vavını değiştiremezsin. Hemen dünyaya kalkar. Çünkü koruyacağız diyor söz veriyor. Neyse ne eksik? Bu, bu şianın akait kitaplarının metni. Kur'an eksiktir diyor. Tahrif edilmiştir diyor. E sen bu adamdır Kur'an'a sünnete muhalif bir şey görmedin. Yani akıl tutulması diyorum. Akıl tutulması diyorum. Ama bu kafayla nereye gideriz? Düşmanını tanımayan, dostuna vefa göstermeyen, düşmanından hazar etmeyen, çekinmeyen, tedbir almayan, ihtiyatlı davranmayan akımlar, fikirler, projeler, hareketler nereye gitti? Duvara tosladı gitti uçurumdan aşağı. Duvara tosladı gitti uçurumdan aşağı. İslami hareketler Türkiye'de kaçıncı tosladı gitti aşağı? Yine Osman Bölükbaşı'nın lafına geliyor. Erbakan Hoca diyordu bunu. Ama nesi bu Erbakan Hoca'nın adamları? Denenmiş denenmez. Yahudi belli. Hristiyan belli. Dost tutulmendi ayet var. Bidat ehli belli. Sallallahu aleyhi sen beyan ediyor. Bidat ehline tazim eden, hürmet eden kişiden Allah'ın koruması çekilir, son nefesinde kendine terk edilir diyor ya. İmanını kurtaramaz diyor. Evliya Allah'tan maliki bir dinar olacak? Kaç senedir muhasebeden yeni kurtuldum. Yahu senin gibi evliya zuhuratta görülüyor. Tefsirde var. Kendisi çok kabul eder onu. Ruh, ruhul beyancıdır. Onun şeyhi de orada İsmail Hakkı Bursa'nın yanında yatıyor. İsmail Hakkı tek de Bursa'da yatıyor. Ruhul beyanda da gösterebilirim. Yani ben diyor, bidat eyli yani, el üstüne bir adama lütufla böyle hoşgörüyle baktım diye senelerdir sitem ve azap içindeyim diyor. Yani o sistem azap oluyor tabii Cehennemde değil ama evliya. Sitem yani. Azar ediliyor, azar. Sen niye sahip çıkmıyorsun mezhebine? Sen niye işb işbirliği yapmak kalkıyorsun? Veyahut onlardan ne fayda gelir ya? Takıye, takıye, takıye. Dinlerinin temeli takıye. Burada Ebu Ureyreyi'yi severim diyor. Arkada sabah namazında lanet ediyor ya bureri. Bunun dini bu, dini. Dini takıye. Takıye yapmak bizdeki sabah namazı gibi farz adama. Sana der mi? Ayşe anamıza lanet okuyorum sabahın konutunda Der mi? Kitabına bakacaksın Benim ne dediğime bakıyorsun Kitaplarıma bak Benim kitabımda bir şey varsa Dışımda ondan başkasını ben konuşuyorsam O kitap beni bağlar e, Kaynaklarına baktığın zaman Şia'nın Konutu var, duası var, laneti var, duası var Bazı resimler gösterildi Bilmiyorum gördüğünüz mü internetler kaynıyor Ayaklarının altında Ömer, Osman, Ali, Ayşe yazıyor Ayaklarının altında yazıyor resimler e, Tuvaletler gösteriliyor Birçok e, Kabe'de ölenler, birçok tuvalette Ömer Osman Ay şey yazıyor tuvaletin içine. E, tabii şu resimler çekilmiş bütün duvarlarda. Yahu en hakaret ettikleri adam öküzüne Ebu Bekir takıyor. Öbür öküzü Ömer takıyor. Bu İmam-ı Azam zamanında oldu. Radıyallahu Teala. İmam-ı Azam Efendimiz gitti. Efendim Hazreti Osman Ali'ne konuşan o ile mücadele etti. Ondan sonra baştan ona hürmete bir şeyler mevzular nasılsın iyi misin muhabbetlerinden sonra sen dedi işte efendim zındık fasık dinsiz kitapsız adama kız verir misin falan gibi bir mevzulardan girdi. Adam dedi olur mu öyle şey ben dedi çok titizim bu işte benden kız istemek öyle kolay mı ben şöyle ararım böyle araştırım falan, falan. e dedi diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitapsız dinsiz Hazreti Osman'a kız verdi diyorsun adamı rezil etti İmam-ı Azam bu yani. Buna 40 tane ayet oku mal yok ki. Sen verir misin etmem dedi. Resulullah'a inanıyorsun peygamber. E, peygamber. Kızını gitti zındığa verdi. E, orada adam durdu. Sen, senin kadar yapamadı yani. Ya bunlara böyle konuşacaksın tabii şey. Adamın iki öküzü vardı. Birini Ebu Bekir takmış. Birini Ömer takmış. Ve İmam-ı Azam zamanında sabit mütevatir bir hadise bu. Öküzün biri bunu bir boynuzladı. Deşti bunun karnını. Patlattık. Bağırsakla dışarı çıkarttı, Gebertti bunu. Geldiler İmam-ı Azam'a dediler ki o öküzlerine bu Bekir Ömer takan var ya Şii. O dediler öldü. Öküz onu öldürdü. Ebu Hanife dedi ki git bak dedi Ömer taktığı boynuzlamıştır onu dedi. Çünkü bu Bekir Sıddık Halim Selim ya isimlerden müsemmaya tesir var. Hakikaten baktılar Ömer taktığı boynuzlamış onu. İmam-ı Azam bu kardeşim beyin ya. Durum bu. Abilerim, kardeşlerim, Şia'dan şey dost olmaz habiden dost olmaz. işitten dost olmaz. PKK'dan dost olmaz. Yahudi Nesara ile irtibatı olanlardan dost olmaz. Bidat-i 72 fırkadan sakının buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sakının buyurdu. Kulluhun finnâr. Hepsi ateştedir. İlla vahide. Bir tek fırka 72 helaktır. Bir fırka fırkayı naciyedir. İbn-i Mace'de hadis var. Kimdir onlar? El-Cemaatü. Adını cemaat olarak beyan etti. Bugün ben ve sahabem hangi yoldaysak, ben sünnetim, sahabem de cemaatı temsil ediyor. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaattan bir karış ayrılan, bu adamlar yüz bin küsur sahabenin hepsine kafir diyor. Beş sahabe mürtedlikten çıkmış. Beş sahabe mürtedlikten çıkmış. Bütün Kur'an, şimdi mesela e, bu çıktı, yeni dergi çıktı. Başındaki yazı 3 sayfa kısa. Mutlaka okuyun. Hayrettin Karaman ne diyordu? Muaviye'yi sevmem diyordu. Radıyallahu teala. Muaviye'yi sevmem diyordu. Ve peygamberini seven de onu sevmez diyordu. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevin onu buyurduğu bizzat. O kadar rivayetler var ki sevilmesi hakkında ve fazileti hakkında. Bir cilt kitap yapar. Bir cilt kitap yapar. Öyle bir zat ki 130 tane hadisi Buhari Müslüm'de geçiyor. Ravi olarak güvenilir. Fıkıhçı i̇bn Abbas Hazretleri diyor ki, e, yani Hazreti Muavi hakkında vitri bir rekat kılıyor diye sormuşlar. İnnehu ufakıyı o İbni, Muaviye rasgele bir sahabe değildir. Fakıhtır. Müçtehit olduğu için kendi iştahıdır. Resulullah'tan görmüştür diyor. i̇bn Abbas diyor onun için. Fakıhtır diyor. i̇bn Ömer diyor onun için. Radıyallahu anhüma. i̇bn Ömer bunlar. Dört Abdullah'tan biri. Koca Abdullah i̇bn Ömer. Ümmetin en büyük fakihi. Ne diyor mesela? Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali Muaviye'den eftaldir. Ona şüphe yok ama Muaviye onlardan daha cömertti ve daha beyefendiydi diyor. Bunu İbn Ömer söylüyor. Hz. Ömer'in oğlu söylüyor. Faziletiyle dünya cihanda ben onu sevmem. Vahi katibi. Hayrettin Karaman'ın bu lafı yenidir yutulur bir şey değil. Ben arasırar reddiyeler yapıyorum. Gündemden düşürmem ben bu konuları. Bu derginin başında üç sayfa. Sahabeyi seviyorsanız okuyun. İhfazunî fi asâbî. Sahabem hakkında beni koruyun, benim hakkımı koruyun diyen Resulullah'ı seviyorsanız okuyun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in İzâ lâne ümmet evvela. Ümmetin sonunda gelenler başında geçen sahabeme hakaret ettiği zaman ben sevmem ne demek bu adam ya sevilmeyecek adam demek. Bundan büyük hakaret mi olur? Lanet ettiği zaman femen Ketememe alime, fakat ketemem ma'an zelallah. Benim sahabemin fazileti hakkında, benim sahabemin fazileti hakkında, Hz. Muhammed'in fazileti hakkında bildiği hadisleri bütün Kur'an ve el levvelûn minel muhacirin vel ansar, muhacirden ve ansârdan öne geçenler ve leznette tebevûn bi'uhsân iyilikte onların peşine gidenler diyor. Sen diyorsun ki beş sahabe Müslüman kaldı. Peki bu Kur'an Allah bilmedi mi ki radıyallahu anh ve radu hepsinden razıyım diyor. Beş kaldı diyorsun. Burada kaldı 115 bin. Bu nasıl bir şey Kur'an'a muhalif bir görüştür? Bu adamlarla sen nasıl dostluk edeceksin? Onun için ben bu lanetten kurtulmak için sahabemin fazileti hakkında ilmi olan bilenler gizlerseler Allah'ın indirdiğini gizlemiş olurlar. Peki Allah'ın indir... Çünkü hadisler de vahiydir. Oradan onu da anlıyoruz tabii. Peki. Tabii ayetlerde de faziletleri var tabii. Allah'ın dediği de gizlemiş oluyor. O zaman öbür rahat okuyalım Kur'an'da ayetlerimizi beyan ettikten sonra kim gizlerse Allah da lanet eder lanet edebilen karıncasına kadar bütün hayvanlarda beddua eder diyor Kur'an söylüyor Allah'ın indirdiğini gizleyenlere e bu hadiste de diyor ki sahabeme hakaret edilince müdafaa etmeyen bildiği halde Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur ben bu lanetle kalamam ki Siz de bu lanetten kurtulmanız için yazamıyorsanız okuyun Okuyun burada. Üç sayfa. Ama ne ilimler var. Bunun devamı gelecek. Sahabe hakkındaki bütün özellikle de müminlerin dayısıdır. Çünkü Ümmü Habibi annemizin kardeşidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayınbiraderidir. Dünürlerim hakkında hısımlarım hakkında beni muhafaza edin diyor. Ve Allah hepsini cehenneme harap etmiştir diyor. Zaten sahabeden cehenneme giren olmayacak. Sahabe ise hakiki. Şimdi hal böyle olunca biz dostumuzu, düşmanımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tespitine göre biz beyan edeceğiz. Yani neye göre seçeceğiz? Bu adam iyi, bu adam kötü. Olmaz. Resulullah ne buyurdu? Yetmiş iki fırkanın hepsi dalalettedir. Hepsi felakettedir. Hepsi cemaattan karış ayrılan. Ne demek cemaatten karış ayrılan? Efendim, itikat bakımından azıcık ayrılan. E bütün sahabe kafir diyen karış değil, kulaçlarla ayrıldı gitti. Bütün sahabeye gel. Kaderi inkar eden bütün sahabenli ittifakı var. E, cemaattan karış ayrılan. Fakat kale kader İslam'ın onu kıy. İslam ipini boynundan çıkartmıştır diyor Tirmizi hadisi bu ya. Bu her şün şey, dışındaki fırkalar çok zor kurtarır imanını. İmanını kurtarsa da İmam-ı azetleri buyuruyor ki hepsi mutlaka cehenneme girer. Çünkü hadiste küllühün buyurduğu için. İmanı kurtaran bile cehenneme girer. Onun için biz çok kazık yedik. Argo tabirle, çok felakete uğradık, ehl sünnet olarak başımız beladan kurtulmuyor. Bütün bunlar bizim avanaklığımızdan asıl oluyor ve meydana geliyor. Evet, babam onu hatırlatıyor. Ömer Nasuh Efendi, rahmetullahi aleyh, en büyük fıkıhçı, Alaeddin Efendi Hazretlerimiz Dört Meze Mültüsü'nün fetvasıyla amel edilir evladım buyurduğu bir zat. E Şemsettin Yeşil Hazreti Muavi hakkında vaazla konuştuğu için, vaazlık vesikasını iptal etti. O zaman İstanbul Müthüsü ile Ömer Nasuh Efendi Hazretleri vaazlık vesikasını iptal etti. Ve bu ustada e, kitabı var Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin. Biraz tabi dili ağırdır eski Osmanlıca olduğu için. Belki istifade edemezsiniz. Onu yeni dille İnşallah tabi daha geniş sahabe müdafası için bir kitap yazmak lazım. Çünkü bildiğini gizleyen Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur diyor. Biz bunu gizleyemeyiz. Geldiğimiz noktada nereye geliyoruz? Başımız beladan kurtulmuyorsa her dakika bir vatanımıza, milletimize saldırı oluyorsa, İslam ümmeti, İslam ümmetinin vatanları ateş içindeyse, artık bu Müslümanların Ehl-i Sünnet'te birleşme zamanı gelmedi mi? Ehl-i Sünnet'in ne olduğunu anlamak, dostu düşmanı seçmek, düşmana yalakalık yapmamak, yağcılık yapmamak, onlar senden olmuyor, sen niye onlardan oluyorsun? Onlar seni tasvip etmiyor, sen niye onları tasvip ediyorsun? Onlar sana gelmiyor, sen niye onlara gidiyorsun? Bu nasıl iştir arkadaşlar ya? Ha, "Ve la ve la Siz ne hatalı Müslümanlarsınız diyor Kur'an. Siz onları seviyorsunuz kafirleri, onların uçaklarını. Onlar sizi sevmiyorlar. "Ve tu'minun bil kitabi külli." Siz Kur'an'ın tümüne inanıyorsunuz, Onlar bir kısmını yapıyorlar. "Ve idakele vaddu aleykum el Tenaya geçtiklerinde parmaklarını ısırarak. Burada da ey gidi ozan abi. Senin yanında sana öyle takiye yapıyorlar. Arkandan çıktığı zaman Parmaklarını ısırıp dillerini sıkıyorlar. Ah diyorlar şu eli sünneti bir ele geçirecek, şu Türkiye'yi falan işgal edecek diyorlar. Siz ne hata almıştım anlarsınız diyor Kur'an ya. Bunlar münafıktan daha beter, kafirden daha beter. Kafiri tanırsın, tedbirini alırsın. Senden bildiğin adam bombayı patlatıyor. İçeri giriyor canlı bomba patlatıyor. Dışarıda patlatsa sana zarar gelmiyor. İçeride patlayan bomba milleti öldürüyor. Onun için kâfir dışarıdaki bomba, bu içerideki bomba, hangisi öncelikli tehlike? Hiç mi Mamur Rabbani okumadınız, hiç mi Mektubat okumadınız? Bu işleri Müceddid Elf-i Sani, ikinci binin dininden sorumlu, dini tecdit etmiş, bin senelik tecdidi yapan, daha 430 süsür sene oldu onun tecdidinden, kıyamete kadar onun tecdidinde çünkü 2000'i bini geçmez kıyamet. Onu taat edin, mektubat beyan ediyor. Yani kıyameti demeyeyim de Hz. Mehdi ile İsa Aleyhisselam'ın gelişi ve inişi bu bini geçmez diyor. O kesin. Hani kıyamet belki oradan sonra da kalıp kıyametin ilimine karışmayayım. Mektubatta olduğu kadarına karışayım. Yani bu bini geçmez diyor 2.13'ü. Bütün bu sürede Hz. Mehdi'ye kadar hatta Hz. Mehdi de benim nispetimden olacak diyor. Yani Nakşi tarikatının müceddiye kolundan olacak söylüyor İmam Rabbani. Yani böyle bir büyük alim gelmiş. Mektubat elimizde. Niye hayran kalıyoruz? Niye şaşırıyoruz? Niye el-i sünnetten ayrılıyoruz? Ona buna yaranma çabamız neden? Kime kendimizi sevimli göstermeye çalışıyoruz? Hak üzere olalım. Doğru olalım. Bırak ya yavruşaklarını, Yahudi Hristiyan projelerinin tatbikatçılarını efendim sevindirme onlara gidelim aramıza iyi olsun bilmem. Yapmayın bunu. Siz de biliyorsunuz ki bunlar Sıddıkı, Hazreti Sıddıkı sevmiyor, Hazreti Aşe'yi sevmiyor, sahabe-i kafir diyor. Nasıl dersin ki Kur'an'a, sünnete muhalefet yok? Nasıl dersin? Öbürü çıkıyor sünnet diye benim dinim yok. Eli sünnet Kur'an'da yok. Nasıl dersin? Kur'an'ın tümü ehli sünnet. Men yutur rasul, atıyollah, atıyor rasul. Rasul'e itaatın tümü hadis ve sünnet. Sünnetsiz bir din nasıl olabilir? Peygambersiz din demektir o. İnsan kafir olur bunu diye. Kesinlikle kafir olur. O zaman biz ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ma ümmet, Madem bu kadar karıştı. Şii, ve abisi, bilmem ne kimin eli, kimin cebinde belli değil. Bu faaliyetler, hareketler, İslam hareketler, adına çıkanlar, bilmem neler hepsi birbirine karıştı. Ümmetin başını düzelten sonunu düzeltir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an düzeltti. Hadis düzeltti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düzeltti. Şimdi onun halifelerine, hakiki varislerine müracaat edilecek. Onların çizdiği çizgiler elimizde, kitapları elimizde. Yolları elimizde bir şeyi kaybetmiş değiliz. Yolumuzu bulabiliriz. Yani şaşkın kalmanın bir manası yok. Ama sen okumuyorsun İmam Rabbani. Okumuyorsun. Ebu Hanife okumuyorsun radıyallahu teala. Ehl-i Şüphid eserlerine bakmıyorsun. Sen kendi kafana göre takılıyorsun. Din adına yorumlar yapmaya kalkıyorsun. Onun için çok büyük etkilenmeler oldu. Şah'dan, Vehhabiye'den Teessürler oldu. Bu etkilenmeler neticesinde milletin itikadı bozuldu. Bu bozukmalar neticesinde kimisi Darül Arpçi oldu. Cuma kılınmaz çocuğu bucu oldu. İşte ondan sonra IŞİD'çi oldu. Bu uzantılar IŞİD'e kadar gitti. Bak kadın ne diyor? Önce Cuma kılınmama başladılar diyor. Çıkılan Darül Arpçi, bilmem ne diyeyim. Efendi Hazretleri ne kadar mücadele etti bu bir şey çıktığı zaman ya. Cuma kılınmaz denen inenler. Ne kadar mücadele etti. Ben o, o zaman 80 öncesinin şahidiyim ya. Bütün mücadele ediyordu. Bir kişi için kız vermiyordu. Darul Arpçı diye şey ettiler. Cuma kılmıyor, kız vermeyin dedi. Kız vermeyin dedi ve birçok şeyleri de böyle iptal etti. Kızımızı istiyorlar dedi, Cuma kılmıyor dedi. Vermeyin dedi kız. Ya sen bu vatana Darül Arp dediğin zaman önüne gelene öldür demektir ya. Nasıl Darül Arp oluyor? Yani Mahmut Efendi Hazretleri'nin yolu mutedildir, müstakimdir. Tam eli sünnettir. Büyüklerimiz başımızdadır, kitapları elimizdedir. Bu kadar yolumuzu görmemek, oradan buradan etkilenip de bu büyüklere hiç müracaat etmemek, bu böyle büyük velileri gelip istişare etmemek, akıl sormamak, danışmamak. Şimdi iyi halde miyiz yani? Durumumuz iyi mi, iç açıcı mı? Camilere gidemez hale geldik, dernekte sohbet edemez hale geldik. Her yer ateşli bomba oldu ya. Yapmayalım, etmeyelim. Elimizle vatanı böldürmeyelim. Gemimizi deldirmeyelim. Allah rızası için. Şu eli sünnette ittifak edelim. Birleşelim ya. Bunun Kürt'ü Türk'ü yok ya. el sünnet üst kimlik. Bitti. Üst kimlik geri sünnet. Ya ben ana el sünnet olmayandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam ipini boynundan çıkartmış buyurduğu kırmızı hadisinde karış ayrılan çıkarttı diyor. İlla yaracağı dönerse tevbesi kabul olur diyor. Yani kader yok diyen adam nasıl dinlersin gidersin sohbetine ya? Nasıl gecesin arkasında cuma kılarsın ya? Kader yok diyen adam. Ölçeler cenazelerini kılmayın diyor. E bu Davut hadisi ya. İmmerezu felahati diyorum. Hastalan ziyaret etmeyin. Ve immatu velateseddu. Ölşeler cenazelerine gitmeyin. Deccall'la haşretmek onları Allah'a aktır diyor. E bu Davut hadisi ya. Sen bu adamlar nasıl ılımlı davranırsın? Nasıl haay -ha yaparsın ya? Nasıl ben anlamıyorum bu böyle Müslümanlık. Allah için. Din için. Vatan için, bütün kutsallarımız için. Ehli sünneti mutlaka anlayalım. O hassasiyet yani bir iman İslam ilmali kitabımızın ilk bölümündeki kadar da bile çok büyük fikirler. Vehhabiye karşı arşa istiva meselesi orada işlenmiş, kader orada işlenmiş, vesaire, vesaire. Allah'ın sıfatları işlenmiş. Az da olsa, kısa da olsa. Ama hiçbir şey bilmiyorsun, mübarek boş kap olmuşsun, ne koyarlarsa doluyorsun. Ondan sonra da böyle memleket işte. Namaza başladı Müslüman oldu namaza başladı diye anası sevinecekken gitti IŞİD'ci oldu kendini patlattı herif şimdi ne olacak? Kadın ağlayıp duruyor, namaza başladı diye Müslüman oldu diye seviniyordum diyor, aa şimdi diyor böyle yaptı. E çünkü neden? Cahil kaldı millet, sohbet dinlemiyor bizim, sohbetler her yere ulaşmıyor. Yani dertleri millet sohbettik, internetlerden herifler propaganda propaganda, hadi cennet var ahirette şöyle var böyle. geliyor Müslüman öldürüyor, bir kere sorsana ben niye Yahudi ile işim yok? Efendim, düşmanla işim yok, kafirle işim yok. Benim niye işim Müslümanla ya? Orayı niye sormuyorsun işte? Sorgulama kabiliyetleri de zayıf. Allah'ımıza yalvaracağız ama yalvarmakla yetinmeyeceğiz. Bir yandan dua edeceğiz, bir yandan davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Bu işi mutlaka Allah'ın izniyle işte okumalar var, dualar var. İnşallah o duaları da yapacağız şimdi. Seçim üçünde de. Efendim dua işte, okumuşlar, çok zikir okumuşlar. Yani Allah hayırlısını yapsın vatana, millete, memlekete. Kurban olduğum Allah, kalpler senin elinde, eller senin elinde, diller senin elinde. Bir çevirir bir tarafa, bir de baktın ki ne hayırlıysa, hayırlıyı biz burada tayin edecek durumda değiliz. Çünkü Efendi Hazretlerimiz öyle buyurdu. Ebayü Belansan Hazretlerini ziyarete gittik dedi. Bir seçim oldu evvel. Bayağı evvelki seçimleri söylüyorum yani. Bu AK Parti falan kurulmamış. Evvelce biz dua ettik, dua ettik, şöyle olsun, böyle olsun, allah Teala'ya şey verdik yani, ne diyeyim sana? Sipariş verdik. Fakat geldi başımıza, bizim arkadaşlar da güçlendi, ondan sonra olaylar patladı, 28 Şubat şudur budur, git geri bilmem ne kadar daha geri gittik. Şimdi bunun üzerine gittik, Ebu Ayubel Hazretlerini ziyaret ettik. Efendim Hazretleri tabii bizim, benim keşfim açık değil. Ben bir şey gören biri değilim. Önümü de göremiyorum zaten. Buyurdu ki yani biz kabir şeriften kalktık. Buyurdu ki Eba-i Beylansan Hazretleri, Halid, İbn Vel, e, Halid İbn Zeyd adı, babası Zeyd, ad, kendi adı Halid. Benim ismimi de çok koyun buyurdu. Benim ismimi hiç koymuyorsunuz bu Türkler diye. Onu da buyurdu yani. Efendim Hazretleri'nin öyle bir de var. Şimdi Halid Zeyt Zeyd Hazretleri dedi ki diyor, Buyurduk diyor Can Efendi Hazretleri. Ne inananlar için konuşuyorum zaten. Evliya kabirle görüşemez. Bilmem ne bana ne Yusuf Sultan ölmüş ne diyecekmiş. Diyenlere konuşmuyorum bu lafımı. Onlara ne? Ben inananlara konuşuyorum. Ama Efendi Hazretlerinden duyduğumu söylüyorum. Siz duada hata ettiniz. Kalibimizeydiz Hazretleri. Siz duada hata ettiniz. Ne demek? İstemeyi bilmediniz. Yanlış istediniz. Niye? Tutturdunuz şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun. Sen Allah'a sipariş mi veriyorsun? Gaybı bilmiyorsun. Peki ne buyurdu Haldim ve Hazretleri? Siz, Ya Rabbi, en hayırlısı hakkımızda neyse o olsun diye dua etmeliydiniz. Ondan sonra Efendim Hazretleri buyurdu ki, bundan sonra bir şey hakkında şu şöyle olsun diye dua etmeyelim arkadaşlar. Vatana, millete, ehli Sünnet'e en hayırlı neyse Allah'ım elleri, dilleri, kalpleri oraya tevcih eylesin. Amin. amin. Bak amin denecek dua. Hiç tereddüt ettiniz mi? Etmediniz. Çünkü neden? Ben amin demmeyecek Dua etmem onun için. Evet. Şimdi kaç kitap açtım? Hiçbirini okuyamadım tabii ki. Okursak saat 15 olur. 13'ü. <gülüyor> 12'ye 3 koy yani. 15 dediğim vah. 3 tane kitap var her biri bir saat sürse. Ben onlarla baş edemem. Ama iyi bir şeyler konuştum değil mi? Vatana, memlekete hayırlı olsun inşallah. Bu konuşmam. Şimdi duaları yapalım. Allah'a emanet olasınız. Ee, şimdi burada Dergimiz çıktı ya, ben size evvela bu önümüzdeki aylarda sıkıntı var, söylüyorum. Benim sohbetlerim var, evvelki sohbetlerde. Bir, iki, üç. Bu birinde ne dedim? Bu millet aklı başına gelmez, bu siyasiler istikrarı çözümü getirmezse dipçik görünüyor. Bunu ben kendim rüyada gördüm. Benim sitede beyanını görebilirsiniz. Eski sohbetten almışlar. Yine ne dedim? Benim Tevfik abim rahmetullahi aleyh, gördükleri bin kere çıkmış, binden fazla şahit olduğum, e, eski depremde yedi şiddetli olacağına kadar onun gördüğü zuhurat üzerine millete bildirmişim depremden evvel. Bunun kayıtları var yani. E ben Çünkü diyorum, keşif ehli değilim. Onun da gördüğüne söylüyorum, dolar dört lira olduğu zaman iç savaş çıkar, ortalık karışır, dolar dört lira olur, ekmek dört lira olur ve çok perişan oluruz. Olur. Böyle şeyler gördü dedim geçen. Şimdi bak haberlerde seçim sonrası dolar 4 lira meseleleri başladı. Bugün haberlerdeydi. Bak ben bunu kaç hafta evvel söyledim. Hiçbir şeyden haberim yok. Onu dinleyin. Aklınızı başınıza devşirmeniz açısından. Herkes aklını başına devşirsin. Aynı gemideyiz yani. Batarsak bir batacağız yani. Herkes aklını başına devşir. Şimdi bunları göz önünde bulunduralım inşallah. Ee, tehlikelere karşı mütehakkız olalım. Ve belalara karşı dua Silahına sarılalım. Tabii ki re'ye mutlaka gidelim. Boşatmayalım. Alaeder Efendi Hazretleri'nin fetvasıdır. Boşa atan en kötü yatmış olur. En kötü kimse? Kimse pekaka diyelim. En kötü pekaka'dır. Ondan kötüsü var mı? Boşa atan en kötü yatmış olur. Bu fetvadır. Dört mezhep müftüsü Alaeder Efendi Hazretleri. Buyururdu ki re vereceksiniz. Ehvenişer de olsa tam hayır bulamayabilirsin ama daha beterinden Allah muhafaza eder bundan dolayı reye gidilmelidir, boşatılmamalıdır ve bu bir vazifedir ifa edilmelidir, bunu da söyleyelim ee, yani bazı kere öyle de oluyor ki Müslüman bile bulamasan, diyelim ki yok hiç Müslüman bile bulamıyorsan zararı az olan tercih edilir. E hafız tercih olunur. Mecelle kaidesidir. Zararın en hafifi tercih olur. Yani. Dolayısıyla bunlara göre e, hareket etmek lazımdır. Bu arada e, önümüzdeki günlerde sıkıntılar olabilir. Çünkü safer ayı geliyor. Muharrem-i Şerif'ten sonra. Allahü Teala yaratan ancak Allah'tır. Hiçbir ayda uğursuzluk yoktur. Ancak bazı ayı uğursuz, bazı ayı uğurlu yapan ancak Allah'tır. Bazı günleri, bazı saatleri hayırlı mübarek yapmıştır, bazı saatleri bazı kişilere uğursuz yapmıştır. Bunun hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Safer ayı hakkındaki kitabımı alanlar bütün kaynaklarıyla sayı hadislerden, delillerini görebilir. İslam'da uğursuzlanma yoktur diyor. Ya uğursuzlanma yoktur ama sallallahu aleyhi ve selleme geldi dediler ki Ya Rasulallah biz bir eve taşındık, taşındık taşınalı başımız beladan kurtulmuyor. Çocuk öldü, at öldü, inek öldü, her şey ölüyor bu evde. Ne yapacağız dediler. Bu sahih-i müslüm hadisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı ki Yaradan Allah'tır tamam sen otur evinde aşağıya kadermiş onların da ölüceği rast gelmiş vakti gelmiş gitmiş ne alakası var evlen buyurmadı. Buyurdu ki o evi hiç tamir mamir yapmadan öyle berbat halde bırakın gidin. Bu hadis sahihtir. Dolayısıyla zamanın zeminin mübareği vardır, meş'umu vardır. Niye e, Semud kavminin oradan geçerken hamur yapmak istediler bazı sahabeden orada ekmek mi ne yapacaklardı oranın suyundan bu helak olmuş kavmin suyundan faydalanmayın bu sudan buradan almayın buyurdu. Çabuk hızlı geçelim azap gelmiş buraya önceden. Yine helak olabiliriz. Sallallahu bu sahih hadistir. Helak olmuş kavimlerin topraklarından faydalanmayın. Geçin gidin buyurdu. O zaman ne var Allah'ın toprağı değil mi yani? Öyle bir şey yok. Ben kesin hadislerle, sahih hadislerle efendim delillerle Safer kitabını yazdım. O kitapta çok ilim var. Ama tabi içine bir şeyden uğursuzluk geldiyse ne okuyacaksın? Orada onun duası da var. Maşallah. Lade, seyyad illallah diye bu devam ediyor. Bunu yapın, işinize devam edin. Yani işinizden vazgeçmeyin. Hani şöyle de yok. Çıktım, baykuş öttü. aa kapıda baykuş öttü, cenaze çıkacak. Ben eve döneyim, bugün işe gitmeyeyim. İslam'da böyle bir şey yok. Ama duası var. Madem içine bir şey geldi, bir sıkıntı bir acaba. İstersen yani gitmesen de, sen bilirsin ama... Duanı oku devam et diyorsa Veyam zil ve işine devam eder diyor. Ama bunları beyan ediyor. Bundan dolayı önümüzde safar ayına giriliyor. Yani e, ayın 13'ünde falan zannederim Kasım'ın. Öyle olabilir. Çünkü işte Muharrem'e ne zaman girdik? E, Hicri yılbaşı kaçıydı? Deme, ya, ya, ya, yok 17'sinde, 17'sinde işte Sinan Erdem'in iptal olduğu gece işte. 17'sine falan girdi. Bu da herhalde işte Öyle girecek. Bir ay atıyorsun. Muharrem girdi. Şimdi safer girecek. Bu safer ayında bir senelik belalardan, uğursuzluklardan kurtulmak için başında bir şey var. Çok önemli. 78. sayfada. Bu şöyle bir şey. Bunun bir kurban kesme şeyi de var peşinde devamında. Ama onu şimdiden söyleyeyim. Ama öyle bir terkip ki ya selamları var, ya hafızları var, la la la var. Ahmedi Buğni Hazretleri Şemsül Marif sahibi tabii nakli diyor. Bela yani dünya bela yasa sana dokunamıyor. Bela yasa sana dokunamıyor. Öyle bir ayet yani hadislerden dualar. Bu sefer her ayın başında yani. Ama şimdi biz her ayın başında bunu yapamayabiliriz. Biraz uzundur. Mesela tekrarlar da var. E, sayfe bakayım söyleyeyim tam. Şimdi seferin başında önümüzde bunu yapmanız için 78 diyor. Evet. Şimdi bir günlük dua var. 13 Kasım Cuma ile 11 Aralık Cuma arası diyor. Nasıl oluyor öyle? Safer 13 Kasım'da giriyor diyor. Burada öyle yazmış. Doğru mudur? He? Tamam. 13 Kasım'da giriyor. Şimdi burada her gün okunan bir dua var. Bu 79'da. Salavatlı başlıyor. Besmeleli. Çok muazzam bir dua. Hazreti Hasan'ın hürmetine, kardeş Hüseyin'in hürmetine, dedesi Muhammed Mustafa hürmetine, sallallahu aleyhi ve sellem, babası Hz. Ali hürmetine, ana Hz. Fatıma hürmetine, oğulları Ehli Beyt hürmetine, bugününde yaratacağı şerlerden, inecek belaların şerlerinden bana kafi gel, bu özeti ama geride, ileride Allah Teala'nın isimleri, sıfatları, ismazamları azamları bu, şey, bu kısa, bu her gün okunuyor. Yani 14'ünde başlıyorsun, ta bitene kadar okuyorsun, yani 11 Aralık Cuma dahil her gün bir kere okuyorsun. Bunu dergiden resmini çekersin. Şimdi telefonlarınız var. Yolda izle bile olsan telefondan bakarsın, okursun. Yani manas. Bu Arapça bilme, sen Türkçe oku. Namazın dışında Türkçe cihaz. Şimdi, tabii namazları var. ilk gece namazları vesairesi. Onları bakarsın 80'de. Her ayın, özellikle safer ayının başında okunarak korkulardan kurtulmaya, zelil durumdan kurtulup aziz olmaya vesile olacak. Acayip bir dua. Ben bu kadar duaları mütehassısıyım. Böylesini görmedim. Tabi bu e, maddeler yazılmış, Ahmedi i Bune Hazretleri Evliya'nın ulularından. ''Köle bununla yalvarsa azad olur. Esir bu zikri yapsa serbest kalır. Mapus okusa hapisten kurtulur. Korku içindeki kişi yoksa korktuğundan emin olur. Fakir bununla amel etse zengin olur. İnsanlar nezdine itibarsız olan aziz olur.'' Zorbaları kahretmek, zalimlerin ardını kesmek, fesatçıların şerrini savuşturmak için eşsiz manalar ve sırlar içermektedir. Üzerinde taşısa inatçı zorba, inatçı şeytan onun karşısında zeli duruma düşer. Zikre devam edeni gören herkes mutlaka onu gayri ihtiyari sever. Ondan sonra kalbi marifet ile direlir. Canları, malları, eşleri, çocukları hakkında Allah onu muhafaza eder. Ona hükümdar bu virdiş herifi zikretse mülkü genişler, hükmü geçerli olur yöneticiler hakkında. Zapt edebilsinler çünkü Onlar da Türkiye'yi yönetmek Sorunları var sıkıntı çıkıyor Orada bu zikri yapsa bir yönetici Kendi konumunda Mesela kaymakam olsa bir yerde bir şey olsa doğuda şurada, burada Allah ona ne verir güç verir Kuvvet verir Ya Bunlar önemli zikirsiz duasız Nereye gider bu işler Ondan sonra bu zikirde ismi azam gizlidir Allah'ın en büyük ismi var şifre Hangisidir diyemeyiz Çok hadise rivayet var ama bunda olduğu kesin. Ahmedi i Buni bu işin evliyanın piridir. Diyor ki, bu zikrin tümünün içinde var. Ama yine <gülüyor> işte, delal Hayrat sahibi, İmam-ı Hazretleri niye yazdı o Delal-i Hayrat şey? Hanımı kalktı yataktan, gece çıktı kapıdan. Gece yarısı bu kadın nereye gitti? Düştü peşine. Bir de geldi denizin orada, geldi denizin kenarına, orada abdest aldı. Ondan sonra bir yürüdü denizden. Bu kaldı geride. Sonra döndü. Geldi bir şey olmamış gibi eve. O da ondan evvel bekledi oradan geri dönüştü. Ondan evvel gitti eve. Kapattı kapıyı bir şey olmamış gibi. İkinci gece böyle, üçüncü gece böyle. Hanım, hayır ola? Ne oldu sen her gece nereye gidiyorsun? Sana ne? Ya nasıl bana ben senin koca arama yani. e, Sen diyor, e, nereye gidiyorum? Deniz aşırı gidiyorum. Evliyaların şeyi varmış, işte manevi toplantı var vesaire. Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum. Ya sen bu sıra nasıl erdin? Sen bu sana nasıl erdin? E dedi ki İsma Azam ile. hangi isim? Bana da öğret ben Koca Allameci hanım. Hanımdan mı öğreneceğiz? Ama ne yapalım? Demek seninki tutmuş yani. E, bana da öğret. Dedi öğretemem. Sırdır Allah sırrını veremem sana. Bana ilham edil. E, peki ne yapacağız? Sen dedi bildiğin bilmediğin bütün isimleri, İsma dua, zikir ne varsa topla bakalım. İşte Delail-i öyle yazdı. Yazdıktan sonra da hanım dedi. Hanım dedi ki oku bakayım dedi okudu. Var mı bunda? İki yerde var dedi. Neresi? İki yerde var dedi. Anladın mı? Bir kere de geldi kuyunun başına. ip mip yok bir şey yoksa teheccüdü kaçıracak. E, su bulamıyor. Bir kız bu camdan bakıyordu. Dedi koş koşa imamı cesur olisin dedi. Bir suyu çıkartacak kadar kerametin yok. Bir mahcup oldu, bir mahcup oldu. <gülüyor> yani evliya Allah böyle sırlar var. İşte ahmet bu nazil diyor ki bunu bu duada ismazan var. Onu kesin garanti veriyorum diyor. Ondan sonra bu verdiği okuduktan sonra dünya ve ahiretle ilgili hangi muradı varsa zik iste verilecek. Ama güzel yapacaksın bak. Ondan zorba birinin öfkelendiği sırada okursa diyor gazabı sakinleşir ama <gülüyor> şimdi adam zaten kızmış bu çok uzun. Bunu okuyana kadar tokatı yersin <gülüyor> yani o da ayrı dava tabii. Herif kızmış daha sen bunu nereden bitireceksin? Benim okuyorsun lan derbi çakar. Tabii sinirli manyaklar var öyle adam Allah falan zikre bakmaz yani. Biraz önceden okuyup hazırlıklı git korktuğun adamların yanına gidersen. Şimdi tevhid sırrını barındırdığı için en yüksek seviyede Allah Teala'ya muleh olan yani tamamen Allah'a tutkun, Allah'tan kadar bir şey görmeyen veliler tarafından ismi camia, bütün zikirleri ve isimleri cem etmiş zikir olarak nitelenmiştir. Bak ne diyor? Bunda bulunan sayılarla ilgili sırlar. Mesela diyor ki yazıyor şunu. Ya selam. Şu kadar. Yüzdün bir kere. o Oku kadar okuyacaksın. Duanın içinde geliyor. Ya selam ya selam ya selam. selametten. O sıra yazılar var. Buradaki sayıların sırları bir de harfler var. Bunlarla ilgili tesirler, nurani isimler ve vefkleriyle ilimleri vefkleri o şey manevi ilimler, havas ilmiyle ilgili durumlar araştırılacak olsa onda birine dahi bütün ulema bile ulaşamaz diyor. Onda birine dahi. Şimdi bu duanın yapılacağı şeyler Cuma günlük saati. İlk saat imsaktan sonradır. İlk saat ne demek? Güneşten sonra değil. İmsaktan sonraki ilk saat. Pazar günlük saati. Arefe günlük saati. iki bayram günlük saati. Aşure günü. Aşurenin tümünde bak. Saat ne demek? Şaban Şerif'in yarı gecesi, berat. Ramazan Şerif'in yümetinin gecesi. Her ayın başlangıcında en çok belaların gelme ihtimali olan safer ayısa ki önümüz sıkıntılı ee, o zaman safer ayının başında özellikle yapılsın diyorum. Efendim bunlar okunacak. Şimdi burada bir tarif var 82. sayfede. Buna göre 12 rekat namaz kılınıyor. Ee, o, ha, bildiğin hangi sure olursa olur. Ondan sonra oturuluyor. Efendim e, selam vermeden önce Tehiyyat Salli Barik okuduktan sonra Salli Barik bitiyor. Rabbena Atina kısmına geliyorsun selamdan önce. Burada zikirler var. Bunlar okunuyor. Bildiğiniz zikirler. Namazda okuyabilirsiniz yani bakmadan. Eksterisini biliyorsunuz. Ondan sonra secdesi var. O secdede bir dua var onu bilmiyorsunuz. Ama o namazdan sonra olduğu için biri söylese onu tekrar edebilirsiniz. Secdede olduğu için Türkçe olmaz. Şimdi bunların başı var. Orada mesela diyor ki mümkünse tenha bir yerde yağlı bir koç kesmeli. Hayvan keserken şeriatın üstüne rahat etmeli. Kıbliğet çevirmeli. Orada bir duası var. Kısa bir şey okunuyor. Sonra Kurban kanı için bir çukur kazıp toprağa gömmeli, Hayvanın eti 60 parçaya ayrılmalı. Derisi, başı ve karnı ayrı ayrı cüz sayılır. 60'a dahil diyor. 60 parça fakirlere dağıtılmalı. Bunu yapamazsa en az 60 fakire en iyi yemekten yedirmeli. Bunu da yapamazsa 7 fakire 7'dir hem yani. En fakiri için söylüyoruz. Kuruş bile olsa. Sadaka vermeli diyor. Bunlar olmazsa olmaz değil. Ama bunlarla birlikte yaparsanız ben de sizi bulamam. Uçarsınız. Bunlarla birlikte yaparsınız, patlatırsınız. istediğiniz neyse. Ben onu bilmiyorum. Ha, bu tarifler burada, 82'de tarife, ama bazı eserlerde dua tek başına da okunduğunu gördüm. Bundan dolayıdır ki ben size diyorum, hali vakti müsaade olmuyor veya ben bunlara işte öbürlerinin detayını yapamıyorum demekten, aciz olanlar için. Açıyorsun 83. sayfayı. Yani 13'ü 14'e bağlayan gece Safer ayı giriyor. Kasım itibariyle konuşuyorum. Bismillahirrahmanirrahim ve la hevle ve la kuvvete illa billahil aliyyine avvim diye başlıyorsun. Başlıyorsun ne okuyorsun? Salli barik. Kaç kere? 10 yazmışız. Sizin anladığınız Arapça 10 değil Türkçe yazmışız. 10. 10 yazdık mı? 10'dan evvelki kırmızı çizgiyle altında kırmızı çizgiyle. Gerinin tümü 10 değil. Kafanız karışmasın diye ne yaptık? Orayı kırmızı renkle yaptık ki o 10 Nereden başlıyor o on? Tekrarı. Çünkü öbür türlü geri ki satırların hepsi on zannetersin. O zaman kıyamete kadar bitmez. La ilahe illallah te subhaneke innikuntü zalimin Hangi dertti bu duayı yapsa? Zaten bir rivayet ismi azam odur. Onu da söyleyeyim. Hangi dert Hangi sıkıntılı bu duayı yapsa mutlaka kabul olur? Bu kaç kere? 126 kere. Şifreler var. Hasbiyallani ummel vekil bir kere bak. Onda bir şifre vermemiş. Hasbi Allahu la ilahe illav 7 kere. Bismillahil ladhi la 3 kere. Selamun kavle rabbi 16 kere. La havle ve la kuvvete illabillahi'l 100 kere. Ya ve dud 3 kere. Böyle geliyor. Ya mugi taqizni 3 kere. Ya ghiyatil mustaqizini kere. Ondan sonra arada dua var. O bir kere yani. Yanına şey koymadıksa sayı geriden kırmızıdan alınmaktır. Gerisi siyahsa onlar düz. Bir kere. Ya Allah-u bir yere geliyorsun üç kere. Ya Allah! Bir yere geliyorsun üç kere. En sona geliyorsun. Tabi elifle mimler var. Kafaya insatlar var. Şifreler var tabi ki. Sonunda geliyorsun. La ilahe illallah. İsmi azam. Olabilir tabi. Okumana bağlı ihlasa. Bin kere. Ya latif. 129 kere. Ya kafi. 111 kere. Ya halim. 88 kere. Ya müciyip. 55 kere. Zaten ya bir şey... Epcet hesabı 55'tir. Güneş doğarken yağ mücip diyen adam duası makbul olur. Hani güneş doğarken 55 kere yağ mücip zikreden her gün duası makbul olur. Burada tabi bir, bir kere Ya Selam Allah'ımızın bizi kurtarıcı ismi. 131 kere Ya Hafiz Hafiz koruyan Allah. Bu 889 kereyle bitiyor. Şimdi bu dua bu e, 83'te başlıyor Metni Şerifi. 1 2 3 sayfa. Bu 3 sayfanın 3-5 dakika tutmaz ama aradaki tekrarları ile e, topladığınız zaman belki tutar 15 dakika doğrusu. Neyse durumuna göre mesele ihlastır, mesele şuurdur. Safer ayının başında okunarak bu ayda yaratacağım bütün şerlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde duası var Her sabah okuyordu Bugünün şerinden de sana sığdırım Sonrasının şerinden de sana E bugünün şer'i derken o şer'i bugün mü yaratıyor? Hadis sahittir O şer demek senin bugün de yaratacağın şer'den Lafı doğru anlasana Safer ayı bir şey mi yapıyor? Ama sen Ya Rabbi safer ayında yaratacağın şerlerden Anladın mı? Yoksa ayların bir tesiri yok Tesir Allah'tan ama Allah Teala bazı zamana, bazı mekana bereket koymuş. Bazı zamana, bazı mekana uğursuzluk koymuş. Azap koymuş. Bunu anlayacaksın. Bunu anlamayacak kadar cahiller var yani. Hem de baya doçent falan. Zafer ayından bir şey yok. Ya ne bir şey yok? Mevlan tesiri var. At kavmi, Zafer'in son çarşamba haftası helak oldu. Bütün kavimler çarşamba helak oldu. Ma'uzi ve kavim Her kavim ancak çarşamba günü azaba uğradı. Azap çarşambadan başka olmadı evli Abbas. Dolu kaynak var. Safer Ay kitabını alırsanız delillerimin tümünü kaynaklarıyla görürsünüz. Orada ilmi izalar. Bunun üzerine bu zikri size tavsiye ediyorum. Unutmamanızı, tembih ediyorum. Ee, bir de ilk çarşambası önemlidir. Son çarşamba bir daha ayak kalıyor aralığa. Onun için bu dergide yok. Son çarşamba aralıkta olduğu için o ayda yazacağız. Onla ilgili. Bu her gün okunacaklar başladığı için. Bir de başında okunacak bu mübarek bir düşün. Efendim, tabi kurbanınızı da keserseniz, 60 parçaya bölüp fakire de dağıtırsanız, böyle imkanları da olanlar için dikiş üstüne dikiş olur. Kuvvet olur yani. Kabulünü e, tahsil eder. Ama sadece zikir yapıyorum desen, zikir yapan, mahrum olmaz. Evet. Bunları size tembih ediyorum. E, dergiden azami derecede istifade edin. İnşallahurrahman. Halifeli İstanbul'a getiren savaş. Ridaniye Savaşı'nı yazmış Profesör Ahmet Şimşirgil hocamız. Mesela bu dergimizdeki yazıda çok güzel yazı. Sahabeden bazısını sevmeyen Hayretin Karaman'a İlmi Reddiyeler. Okuyun. Ahmet Mahmut Ünlü yazmış. Ondan sonra Cübbeli Ahmet Hoca ve Kastamonu'da ziyaret ettik. Sahabi ve velilerle ilgili ilginç menkıbeler. Kastamonu'da gittik. Ziyaretleri bitiremedik. Birkaç kere daha gitmek lazım. Ne kadar mu eski. Tabi İstanbul'dan her yerden eski olduğu için. Yusuf ve Hemedani Hazretleri kim ya? Koca Yusuf ve Hemedani Hazretleri Evliyanın reisi. Bizim silsilemizin en büyüğü. Onun halifesi var. Direkt. Onu görmüş insan var burada. Biz uğraşıyoruz Türkmenistan'a gidelim de ziyaretine daha gidemedik. Halifesi Kastamalı'da. Maden dediler. Ebu Salih-i Ata Hazretleri. Atabey Gazi. Ondan sonra Deveci Sultan diyorlar. Çok büyük veli. Horasan Evliyasından. yusuf Horasani. Ondan sonra sahabeden zat var. Ee, Kaysa Eskhar Hazretleri. Kaysa Hemedani El Eskhar. Resulullah s.a.v duasını almış. Hep Kebirler Camii'nde. Kastamonu'ya gidiyorsunuz. Ancak pastırmaya yumuluyorsunuz. Oradan taş köprü, orada bir şey, kuzu çevirme şey, ne diyorsun sana? Kuzu kebap bir şeyler. Hiç Kastamonu'dan, çekme elba, bilmem ne ya. Kastamonu'da iyi reklamını yaptık bu arada. Çok faziletleri var Kastamonu'nun. Ne bakımdan? Oradaki ulema ve evliya bakma O kadar tekke, o kadar tekke, o kadar tekke. Yaptığım sohbeti verdiler televizyon. Dinlediniz. Niye başladılar Kastamonu'dan millete şapka giydirme? <gülüyor> en sağlam bir yer oraydı oradan başladılar. O en bozuk yer oraydı diye anlayanlar hata içindedir. En çok tekke oradaydı. En çok merkezi tekke oradaydı. Abdülkadir Geyla Hazretleri'nin dördüncü torunu var. Dördüncü. Bu ne demek biliyor musun? Ben onun yedinci torununa Mardin'e gittim. Dördüncü torunu Kastamonu'da var. Abdülfettah Hazretleri. Yılanlı Külliyesi'nde. Bayramı orada kıldık. Bayağı yazdık. 15-16 sayfa Kastamonu ziyaretlerimiz. İlginizi çeker inşallah. Menkıbeler, velilerin menkıbeleri, Alaaddin Müfessir Alaaddin Hazretleri. Türbenin adını biliyor musun? Gazetelere falan çıkmış Işıklı Türbe. Gece hep ışık saçıyor. Onu resim çekiyorlar. Resimlerde hep adamın arkasında ışık çıkıyor. Türbende etrafını çıkıyor. Bütün reçimler. Adam canı çıkmış bunu incele incele. Bayağı da bir şey adam. Şey uzmanı yani. Bu ışınlarla ilgili. Doktor. Onların beyanatlarını yazdık. Onun sırrını yazdık. Evliyaullah hakkında malumat yazdık. Yani ziyaretlerin resimlerini de mümkün mertebe koyduk. Ama Şeyh veri Veli Hazreti Piri bir dahaki ayak kaldı. Onun ziyareti, onun menkıbeleri. Ahmet Siyahi. Kimmiş Ahmet Siyahi? Allah Allah. Halid-i Bağdadi Hazretlerinin direk halifesi. Halid-i Bağdadi gören göz. Halid-i Bağdadi tarikatımızı Kur'an Halidiye kolunun müessesesi. Ve Ahmet-i Hazretlerinin resmi var. Yani Halid-i Bağdadi görenin resmi var. Bu çok büyük bir şey. Onu bir dahaki aya kaldı. Onları hazırlayacağım inşallah. Ahmet Seyyid Hazretlerinin şeyini bulduk. Tarikatın akşibendiye Halidiye kolunun edepleri hakkında. Halid-i Bağdadi'den aldıklarını risaleye yazmış Osmanlıca. Onu çevireceğiz inşallah. Gece gündüz uyumuyoruz. Size bir hizmet etmeye çalışıyoruz ama siz ne yapıyorsunuz? Abone olmuşsunuz dergiyi masanın üstüne koyuyorsunuz. Yeni dergi çıkıyor. Siz hiçbir şey okumuyorsunuz. Ne olacak bu okumamak? Ne olacak ya? Ben o kadar uykudan çalıyorum ki yatağa geliyorum. En uykusuz vaziyette sürünerek geliyorum. Yine yanımda bir lamba yaptırmışım. Özel okumağı. Hanım da rahatsız olursa ona da göz bandajı almışım. Sen diyorum tak gözüne bandajını. Ve orada yanımda her zaman 15-10 kitap bulunur. Her zaman. Çünkü o okunur öbürü gelir. Devamlı buluyorum. E hususuyla tasavvuf evliya menkıbeleri. Çünkü uyku zamanında mücadeleci konulara girmek uykuyu kaçırır. O tasavvuf eşe koyuyorum ve ne kadar uykum olsa diyorum ki şu kitaptan 5-10 sayfada uykudan ne çalarsam kardır. Ne çalarsam kardır. Kabirde çok uyuyacağız. Ne çalarsam kardır. Sen zaruru uykunu bırak, filmlerle geçiriyorsun, dizilerle geçiriyorsun, maçlarla geçiriyorsun. Yazık değil mi sana? Ulema dolu, evliya dolu, meşayih dolu. Gidip birinden bir hikmet istemiyorsun. Yusuf Emadani Halifesi ne demek? O kadar yatır var, o kadar kabri şerif var orada. Hele ki Ahmet Siyahi ne demek? Ha, şey, e, o sonra Ahmet Hicabi Hazretleri oğlu, e, Siyahi Hazretleri siyah sarık sardığı için siyahi denmiş. Ve son icazeti verdiğim şey, halifelik sanadır demiş Halid-i göndermiş. Fetullah Ali Akri var Üsküdar'da üç veliden biri İstanbul'daki bizim tarikatın silsilesine dayan mensup olan. Fetullah Ali Akri Hazretleri de oraya gitmiş Kastamonu'ya. Oradaki şeyhler o çok meşhur diye ondan ders istemişler, tarikat dersi. O da demiş ki Siyah hazretleri varken bana mı düşer deyince ona hiç itibar etmiyorlarmış katılar alimler. Hepsi bu sefer mahcup olmuşlar, dövmüşler ona. Bu hususta bilgiler var. Şimdi bu dergiden azam derecede istifade edin. Mutlaka menkıbeleri okuyun. O sahabe hazretlerinin menkıbelerini okuyun. Hep kebirler cami etrafı ulema evliya dolu. Tabiinden zatlar var yanında. Sahabe olmayanlar var. Kastamonu'nun fethine gelmişler. Ya yusuf Horasan Hazretleri develerle efendim hacca giderken Khorosan'dan çıkmış gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi kere rüyasına girip Kastamonu'nun fethi yetmiş haçtan eftaldir. Ya git de efendim oraya yardım et. Ordu geliyor işte Atabey Gazi Hazretleri dönemi herhalde Çobanoğulları dönemi. Efendim geliyor bütün develer onun için deveci sultan diyor. Bütün develeri falan Neler, neler, neler, neler. Ben onu da bilmiyorum. Biz misafir olduk, Abdülkadir Efendi abimizin yanında. E, ev de oraya yakınmış. Rüyamda görüyorum bayram, sabah mıydı neydi? Bir deve yüzüyor, ben de peşine yüzüyorum. Allah Allah, hiç şey Deve yüzüyor, ben de peşine yüzüyorum. Anlatırken bir mevzu oldu, deveci sultan var dediler burada, evin yanında. Yani hemen yakın. Dedim, mutlaka onun bir tasarrufu var. Ona iki kere bir daha gittim. Çünkü neden? Öyle büyük veliymiş ki orada hayatta olan Nisan Oğuz e, Efendi Hazretleri orada vefat etmiş. Büyük Meşayihtan o da Halidi Ozat dermiş. Yani kabrinden bana bakardı. Ben küçük çocuktum. Onun keşfe çıkmış çocukken. Köşeyi dönene kadar mutlaka beni bırakmazdı. Yani Ozat'a dikkat edin dermiş. Tabi Yusuf Horosani çok eski. Horosani Alperen denilen. Bu şuura bakın. Bu Kostamonu meselesinde menkıbeleri okurken bu alperen meselelerine çok önemle temas ettik. Bu vatan nasıl bize vatan oldu? Kimler canını malını kanını feda etti? Kimler ne gayretlerle geldi? Horasan'dan kalktı geldiler. Nerelerden düyanlar neryenden? Bütün evliya ulema Ahmet Yesevi azizleri, ne halifeler gönderdi buralar bize vatan olsun için, İslam toprağı olsun için, fetihler olsun için. En evvel sahabe geldi. Her taraf Çorum'da sahabe var, Kastamonu'da sahabe var. Bunlar bize neyi anlatıyor arkadaş? Neyi anlatıyor? Pastamon'un pastırmasını anlatmıyor. Bunlar bize vatanınıza sahip çıkın. Bölünmemek için çok gayretli olun. Bu kadar şühedanın sahabenin, tabinin kabirlerini gavurlara teslim etmeyin. Kafirlerin planlarını bozun. Neyle bozulur? ehl sünnet vel cemaata. Yeniden dönün. Ümmetin başını düzelten sonunu da o düzeltecektir. İlim, amel, ihlas. Talebeler yetiştirelim. Hocalar yetiştirelim. Bazı dosyaletlere, tebliğlere çıkılsın. Şu eli sünnet yolu anlatılsın. Bu şuur olursa, adam ne işitten olur, ne hırsız olur, ne uğursuz olur, ne PKK terörist olur. Vatanı, milletini muhafaza ederek, insanları Allah'ın yoluna davetçi olur. Allah'ım davetçileri ziyade ya Rabbi. Engelleri izaleyle ya Rabbi. El-i sünnete kütük olanları kaldır ortadan ya Rabbi. Rahmet sellerinle kütükleri kaldır ya Rabbel alemin. Bizi serbest eyle ya Rabbi. Hür özgür eyle ya Rabbi. Vatanımızda İslam'ı tam yaşayıp yaşatmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Subhan rabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve's selam ala seydil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme innene neseluke'l cennete ve ma karra be ileyha min kavli ve amel. Na'udzu bike nar ve ma karra be ileyha min nar. Allahümme inna ansaluka riddaka vel jannah ve na'udhibika min sekhatika vel nâr. Allahümme inna ansaluka minel khayri kullihi acilihi ve acilihi ma'alimna minhu ma'alimna alim. Ve na'udhibika minel şerri kullihi acilihi ve acilihi ma'alimna minhu ma'alimna alim. Allahümme ma'a qadzayta lana qadza fe ca'ala akabeteu rashada. Rabbena atinam ledumke ve heyyi'lana min emrina rashada. Allahümme rabbena atinam lana nurana ve ala kulli qadir. Ya arhmen rahimin, Ya arhmen rahimin, Ya rahimin, ve Ya nasirin, ve Ya Ya Rabbi okumuş olan 813 adet Yasin şerif, 1770 adet Fetiş Suresi 7550 adet Fatihah şerifi, 6000 adet el kürsi, 51145 Fetiş Suresinin ilk ayeti ve Ya Rabbel alaamin, 105 adet hatmi şerif, 20 bin adet Fatihah şerifi, 25 bin Bakara Suresi'nin 1.500 ad adet 5.000 adet Amel'in Resulü 41 adet Kehf Suresi 41 adet Mülk Suresi 41 adet Meryem Suresi 41 adet Nebe Suresi 41 adet Yusuf Suresi 5.000 adet racist吧, Resulünün ayet-i kerimesi 5.000 adet Yasin Şerif 5.000 adet Haşr Şerif'in Haşr Suresinin son 3 ayet kerimesi 41 Vakan Şerife, 41 Rahman Şerif 41 Duhan Şerif, 41 Kıyamet Şerife 41 Nazihat 500 secde ile. Ya Rabbi alemin 500 ifaetleri, 10 bin şerif, Allah, bin, bin tehpid, bin tekbir, 10 la bin la hawle şerife, 4444 salatu tefriciye ve salat nariye bin adet salat münciye, 5 bin adet esmaülhusna ve Ya Rabbi alemin ve ya Daha bize ulaştıramamış olan birçok kardeşlerimiz bizim niyetimizle burada yapılan ilanlar ve duası burada yapılmak niyetiyle neler okudularsa hepsini fazl-u kerevinle kabûle karîn eyle olan ecr vesifat evvelen bizdâd-ı hâciye muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in azîl-i latîf-i şehr-i cümle peygamberâne-u zâhâm ve râsûl-u fîkâm aleyhim sallâvât-i i menne hâddarât-i menne tayyibelerine âl-i ezbâci dâirâât mümâtil mü'minîn, hulefâ-i raşidîn, ashâb Kuran ruhatullahı ve biljümle Kuran ruhine ve ruhine ve ruhine ve ya Rabbi döneminden bu yana şehit olan Bedir şehitleri Uhud şehitleri Kandek şehitlerinden itibaren bütün şu Alparslan Gazi'nin bu toprakları bize vatan yapmak için e, yaptığı fetihlerin şu hedasından son Çanakkale şehitlerimize ve bugün hala vatan müdafasında, sen rızan için canlanan, fedadan asker polis bütün şehitlerimizin ervahini hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi! Ve bu ayetlerden surelerden hasıl olan manevi kuvvetleri ve bu surelerle ayetlerle surelerle müvekkel olan Hudden melaike İkramı, Suriye'nin kurtuluşu için müsekkhar ile ya Rabbi. Filistin'in kurtuluşu müsekkhar ile ya Rabbi. Myanmar'ın kurtuluşu için müsekkhar ya Rabbi. Doğu Türkistan'ın kurtuluşu müsekkhar ile ya Rabbi. Dünya neresinde el üstüne? Irak'taki el üstünetin halası için. İran'daki el kalası halası için. Türkiye'deki el kalası halası için ve muvaffakiyeti için. Müsekkhar ile ya Rabbi. Ya Rabbele alemin ve ya nasirin. Senden ancak ya Rabbi sen Senden ancak senin rızan istenir. Ya Rabbi senden istenilecek şeyler ancak senden istenir. Ya Rabbi senden gayrı kapımız yoktur. Senden sığınılacak ancak yine sensin. Senden kaçılacak bir yer yoktur. Ancak yine sana kaçılır. Ya Rabbel alemin. Bela bizi sardı. El İslam'ı sardı. El sünneti sardı. Yurtlarımızı, vatanlarımızı, bela, musibetler, felaketler hedef aldı. Yangın yerine döndü İslam memleketleri. Ya Rabbi kullama uqadû nâra lil harbu yatfâhallah. E e bu Yahudiler kim PKK'nın arkası da o hepsinin arkası IŞİD'inde Ne zaman bir harp ateşi yaksalar allah. allah onu söndürdü Bu senin ayetindir Vaadin haktır sözün bozulmaz Allah'ım Bu ateşleri söndür ya Rabbel alemin Güven ver emniyet ver ya Rabbi İbadetlerimizi rahat yapabilelim Medreselerimizi rahat okuyalım okutalım e, Derneklerimize camilerimize Sohbetleri güven içinde yapalım Bu korkulu hali kaldır bu memleketten ya Rabbi İslam vatanlarından da izale ya Rabbi Maddi manevi kalkınmalar nasip eyle. Ekonomide düzelmeler nasip eyle. Ya Rabbi sen vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. YAR PKK terörünü khalas eyle. IŞİD teröründen khalas eyle. Bütün bunların arkada destekçilerini de kendilerini de kahreyle, mahveyle, perişan eyle. Bütün güçlerini iptale eyle ya Rabbi alemin. Askerimizi, polisimizi bizi korudukları gibi muhafaza eyle. Mensur muzaffer eyle. Düşmanı yenmek için ne fikirler lazım ise sen onlara ilham eyle. Hangi yolu takip etmeleri en hayırlısı ise o yolda gitmelerini müyesser eyle. Kolay eyle ya Rabbi. Yıldırımlardan, delikelerden Bak şimdi yine e, araç devriliyor, ağır yaralı. Yıldırım vurdu kaç şehit. Allah'ım kurban olduğum. Afat semavi eden, afat arazi eden. Mesunu mahfuza eyle ya Rabbi. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Ya Rabbi vel alimin ve Gelecek sefer ayna da tedbirli olmak Dualarımıza sarılmak, senin ismi şeriflerine sığınmak, sana sığınmak bize nasip eyle. Gaflet içerisindeyken birden belaya uğramaktan muhafaza eyle. Yarım, tevbesiz ölmekten muhafaza eyle. Kul ile ölmekten muhafaza eyle. Sen bizi temizle borçlarımızdan helâs eyle. Allah afiyetle belasız şekilde Ya Rabbi bizi tertemiz eyle. Kulaklarını da sen hukukunu da ifâye bir hakkı muvaffak eyle. Allah'ım ya Rabbim bu kaza namazlar, zekatlar, borçlar, oruçlar üzerimizde kulakları varken birden ölmekten sen muhafaza eyle ya Rabbim. Ne olur ölmeden bizi uyandır ya Rabbim. Ölüm uyandırmadan uyandır ya Rabbi bizi iyi eyle. Allah afiyetle saati bela ile değil ya Rabbi. hastalıkla değil afiyetle uyandır ya Rabbim. Sohbetlerden hissedar eyle. Bu sohbetleri her yere yaymak nasip eyle. Her eve her ocağa girmesini, her kulaktan kalbe inmesini nasip eyle. Allah'ım Ya Rabbi bir kere dinleyeni hidayet eyle, ehl sünnet'e tebdil eyle, Ya Rabbi, evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tehvil eyle, Allah'ım istemediğin razı olmalısında her şeyi evimizden, ocağımızdan, üzerimizden, başımızdan iz izale eyle Ya Rabbi. Kur'an ve sünnete tam bağlanmak nasip eyle. ehl karşı verdiğimiz mücadelede bizi aziz eyle, ehl-i bitaati eyle. kanallarını itibarsız eyle, dersten itibarsız eyle, Ehli sünnet üzere çalışan hoca efendileri muvaffak eyle. Medreseleri muvaffak eyle. Allah'ım sen kabul eseri görmek nasip eyle. Fazlu kereminle, lütfu kereminle Allah'ım sesimizi daha güçlü eyle. Gücümüzü daha ziyade eyle. Verdiğin maddi manevi tüm imkanları ehli sünnetin müdafaası uğrunda e harcamaya bizi muvaffak eyle. Nefsimize pay çıkarmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Ya Rabbi e vefat edenlere Nerede? He? Evet polis memuru Fatih Dik, polis memuru Gökhan Çakıcı, polis memuru Sadık Özkan kardeşlerimiz e, şehit olmuşlardır. E, askerden şehit yok. yok, He? yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Amd de edelim, şükredelim. Bu polislerimizin de ruhuna buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhidin ve nefesin adedemâ vesihâhû ilmullâh. Allah, Allah, Allah Celle Celalüke Ya Rabb. Bu zikirlerde hasırlanan sevapları hediye eyle dikdalar, emsali, rahmetler halinde kabirlerine şu saatte ihsal Mahşere kadar bu nurlarını kabirlerinde bu şehadetlerin nuru daimeyle Ya Rabbel Alemin. Azapları olanların defu Amin Ya Rabbel Alemin ve hayran nasirin okunmuş olan bütün hatimlerin, ayetlerin, surelerin, zikirlerin, vitlerin hasıl olan kuvve maneviyelerini ve hüddamlarını ve meleklerini önümüzdeki seçimlerin vatanımız, milletimiz ve el-i sünnet cemaatimiz için hayırlara vesile olması için Ya Rabbi senin hakkında ne hayırlıysa gayb ilminde hangisi hayırlıysa sen biliyorsun fazl-ı o hayrı bize mukadder eyle ya Rabbi. O hayrı bize nasip eyle ya Rabbi. Şerli olacağını bildiğin şerleri bizden sarf eyle, defa eyle ya Rabbel alemin. Ve ya gayren nasirin, ve ya gayren Fatihin. Said abimiz, şimdi Emre Hoca Efendi onun yerine takip ediyor, e, cemaatleri takip ediyor, e işte sohbetlere gidiliyor. Her yerde görüyorum, Emre Hoca'nın cemaati, bundan çok memnun oluyorum. Gençler çok kötü yollardan kurtuluyorlar. Uyuşturucu bataklarından halas oluyorlar. Birçok yanlış işlerden tevbe nasip oluyor. Tabi bütün bunların bu hizmetlerin başına Said abimiz rahmetullahi aleyh e, bu işi başlattı. Kara gümrükten bu iş çıktı. E, Tabi bizi de bu işte istimal etti. Çağırdı, etti falan. E, Sultan mahalleye gidildi. Oradan efendim yayıldı. E, Said abi kendi ilgilesiyle, alakasındaki sabahlara kadar bu milletin derdini çektiği insanlar yola gelsin diye şimdi binlerce belki on binlere ulaşır çoluk çocuklarla ailene, hidayatine vesile oldu. O bu kadar hayra müftah olduğu gibi sen de ya Rabbi cennetin müftahını ona nasip eyle ya Rabbi! Ya Rabbi kabrini nur eyle! Amin. Derecesini âli eyle! Amin. Geride bıraktığı eşine, çocuklarına bu yolda istikamet üzere çok hayırlara muvaffak ettiler, ihsan eyle geride bıraktığı dergi Allah'ın hizmetlerinin faaliyetlerini nazardan muhafaza ile müşterilerini ziyade ile gelenlerini dinleyenlerini ziyade ile ve el-i sünnetin müdafaasında çok kuvvetler ihsan ile hepimize beraber ya Rabbi alemin ee, abisi de Hafız abi o da bizim çok yakınımızdı çok iyilik etti bize Hafız Sahib Efendi evet onların da Said abimizin de ruhuna Hediye olmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun resulullah. Fikulli lemhetti ve nefesin adede ve avsiahuhu ilmullahi Allah Allah. Allah ya Rabbi bu zikirlerden hasıl olan Ecnü ve Sibatı Said abimizin ve biraderinin ervahı dayyibelerine hediyeledik ve onların geçmişlerine hediyeledik. eledik. Vasıl eyle ya Rabbi vel alemin. Kabrin nur eyle. Ya Rabbi bu kadar hayra vesile oldu. Herkes bizi sahipsiz bıraktığı zaman sahip oldu. Bu kadar ehl-i karşı dik durdu. Ne zamanlardan geçildi? Hakikaten taviz vermeden bu eli sünnet mücadelesinde bize çok sahip çıktığı gibi sen de ona sahip ol. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Dua isteyenleri hayırlı muratlarına nail eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle. eyle. Hastalarımıza acil şifa, dertlilerimize deva, borçlarımızı ödeme kolaylıkları ihsan eyle alacakları olanların alacaklarını tahsil ettir. Kaybı olanların kayıplarını buldur ya Rabbel Alemin. Ya değle ya Rabbel Alemin. Külliyemizi de bize acil değle. Allah'ım bu zulmü kaldır ya Rabbel Alemin. Ermenilere verildi, Yahudilere verildi, vakıflar, şeyler. Bizim külliyemizi ya Rabbi hala bir yol çıkmadı. Kurban olduğum bir çıkar yol bulursun Allah'ım. Külliyemizi bu ümmetin malını bu ümmete ya ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Fazbu kereminle, lütfu kereminle. Ne hayırlar varsa ihsan eyle. Her türlü şerleri bizden bertaraf eyle. Ve sallallahu ve Ya Rabbi buyurun. Cuma gecem salavat da okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyyil ummiy, el al kadri, el cahi ve ala alihi ve sahbih. Evet, dualarımızın kabulü için salavat okumadan önce sitemize çok sorular, fıkıh sorular geliyor. Ben vakit bulamıyorum. Fıkhın, sitenin başına da fıkıhtan anlayan, cevap verecek bir adam bulup koyamıyorum. Şu anda bu imkanlarım benim kısıtlı, çok geniş bir imkanlara sahip bir adam değilim. Birkaç kişiyle bütün işleri yürütmeye çalışıyorum. İşin çoğu başımız, benim başımda. Onun için çok soru soruyorsunuz, çok yazı yazıyorsunuz. Ben cevap vereceğim iki buçuk milyon insan, ben bunlara nasıl cevap verebilirim? Baş edemiyorum. Bir soru cevap gibi bir şey düşünüyoruz ama ona da ne zaman başlarız belli değil. Bu bakımdan İsmail fetva hattı vardır. Ona sorabilirsiniz. El üstüne üzere doğru cevaplar alabilirsiniz. Bizim sitenin başında orada oturup fetva verecek cevap yazacak bir ilim sahibi yok şu anda. Bundan dolayı özür dileriz. Kusurumuza bakmayın. Keşke daha çok hizmet edebilecek. Becerimiz bu kadar yani. Gücümüz bu kadar. Bu işler biraz maddi imkanlara da bağlı. Çünkü çok hoca efendiler Maaş vermek lazım, başına oturtmak lazım. Biz o kadar fazla maaş verecek bir maddi güce sahip durumda değiliz yani. Kendimizi zor geçindiriyoruz teliflerimizle. O bakımdan işte çoğunu da parasız hizmetler veriyoruz. Sitelerimiz bedava, her şeyimiz bedava yani ama bu kadar yapabiliyoruz. Dua buyurun, himmet buyurun. İnşallah Allah daha geniş imkanlar verip birkaç efendi sitenin başına da koyup e, vazife verilebilir. Gece nöbetine bile tutsa, keşke imkanlar olsa... 24 saat var diyeli, Üç efendi Efendi vazifelense değil mi? İnsanların müşküllerini halletse, Telefonlara cevap verse, Keşke konuşmalarımız İngilizce'ye, Arapça'ya çevirebilse değil mi? Altyazılar olabilse, Benim ne projelerim var? Ama bunlar hep maddi imkanlar. Görüyorsunuz milletin bütün hayır diye yaptıkları, Batıla gidiyor nasip oluyor. Bizim hizmetlere, e, Yani herkesin şeyi nasip olmuyor. E, biz zaten kendimize de para istemiyoruz. O hizmeti yapan o hizmeti, Gelsin sahiplensin, gelsin takip etsin. Ee, güzel biz e, ilmi, yardımı yapalım, şu adamı görevlendirelim diyelim, biz o adamı bulalım. Biz şunu İngilizceye çevrildesin etsin diyelim, şu yapsın, biz kontrol edelim. Ben bunda para istemem, pul istemem. Gelen buyursun sahip çıksın ama maalesef yani bu işler hep benim sırtımda yürüyor, gidiyor bugüne kadar. Onun için e, özür diliyorum, kusuruma bakmayın yani çok aşırı talep ve devamlı fetva şey arkadaşlar... Mahcup oluyorlar, yani cevap da yazamıyoruz diyor, rezil olur diyorlar. Sen bunu bir kere ilan et dediler. Bundan dolayı ilan ediyorum. Siz bu fetva hattı İsmaila'da var, onu öğrenirsiniz. Böyle arayabilirsiniz. Ben şu anda fetva hattı kuracak kadar bir güce sahip değilim. Ama Allah o gücü versin Fazluk Kerem'iyle. Bana da saate afiyet, vakitlerime bereketler yaşayan eylesin. Zaten önümüzde dokuzundan sonra günde üç kere, yani haftada üç kere ders başlayacağız. İtikad dersleri mektubattan İmam Rabbani'nin itikadını anlatacağızce. İtikadla müş değil. Bir derste Şifa-i Şerifi hatmine başladığımız yerden devam edeceğiz. Yani 45 dakika bir saat arası 3 ders daha başlayacağız perşembe hariç. E ben daha ne yapabilirim? O kadar da kitap yazıyorum, o kadar da dergi yazıyorum. Uyuma bile vaktim kalmıyor. İnsanlara görüşmeye vaktim kalmıyor. Onun için beni mazur görün, kusuruma bakmayın. Bana duacı olun. Allah imkanları genişletip Hoca efendilerle daha bir teşkilatlı bir zeminde her müşkilinize yetişmeyi Allah nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ıcahimden azad edilsin. Mahkememizden hayırlı beraatler almak tehirsiz nasip eylesin. Allah'ın fazl Keremiyle önümüzdeki seçimi, vatanımız ve İslam vatanları için, bütün dünyanın gözü Türkiye'de, Suriye buraya bakıyor, Yemen'den her yer Türkiye'ye bakıyor. Sancak burada yıkıldı, buradan kalkacak inşallah. Bundan dolayı çok önemlidir. Allah'ın bize doğrusunu yaptır Ya Rabbi. Yanlış yaptırma bize ya Rabbi. Elimizi yanlış yerlere götürme ya Rabbi. En hayırlısı dinin için ya Rabbi, eri sünnetin muhafazası, müdafaası için neyse onu bize ilham eyle, talim eyle. Ya Rabben alemini ve ya hayran bizleri daim eyle. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurunuz. Esselatu vesselam aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyid el-evvelin ve el-ahirin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi ya rabbel âlemin. Al Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli baytına, ashabına, ulemamızın, meşayihimizin silsilemizin, eee, cemiyen için bu celsede ismiz zikredilen bütün şehitlerimizin meyit ve meyitelerinin ervahı için, Hatice Münir Özek hanımefendinin ruhu için, Said abimizin, Hafsam abimizin ervahı için, El Fatiha.